Elhamdülillahilinezihedana alihada ve ma kunnal nehtediyel evlal hadana Allah ma teufiqi ve atisami illa billah Rabbina bilhak sallu ala Rasulü'nna Muhammed Allah'u sallallahu ala sallu ala Muhammed Allah'u sallallahu ala sallu Muhammed Allah'u ala Muhammed ve ala Recep-i Şerifin 27. gecesine ulaşmış bulunuyoruz. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Tekrar tekrar nasip buyursun, yade buyursun. Amin. Bu gece biraz farklı bir e, ders yapalım dedim ama yine de A'ni Kerime'yi okumadan kısaca bir mana verilmeden olmaz. Ondan sonra faziletlerle ilgili konular kalıyor. Bu gecenin namazı, yarınki gün orucu, bugün tuttunuz, çoğunuz öyle haber alıyorum ama, Allah kabul etsin ama esas orucun günü ne zaman? Yani bunu, tabii ki millete anlatamadık, yani bugün tutan tutsun fakat, Recep'in 27'si yarın, takvime de baksan, yarın yazıyor zaten, oruçta da o günü diyor, yani 27. günü diyor. Gece önce gelir, devamlı söylüyorum. İslam'da gece önce gelir, gündüz sonra kalır. Onun için Mirat gecesi, ertesi gün günü olur. Kadir gecesi, ertesi gün günü olur. Onun için 27. günün faziletli orucu ne zaman tutulacak esas? Yarın. Yarın. Bugün tutanlar boşa mı gitti? Hayır. Ya niye boşa gitsin? Recep'te bir gün bile... Anlattık, anlattık yani. Bursa sohbetinde burada ne kadar anlattık. Kitapta hepsini yazdık. E, mahrum olmaz ama 27. gün orucu yarın olduğu için onu da beyan edeceğiz. İnşallah. Şimdi evvela sonra unuturuz ederiz diye e, ilan edelim. Bugün bazı icazetler oldu bazı yerlerde. Allah hayırlı mübarek yapsın. Amin. efendim Zeytinburnu'nda da ee, Ali Kara Hoca'nın icazeti oldu efendim e, Kocatepe camisinde Bayrampaşa'da Ali Ulmi Hoca Efendi'nin talebelerine icazetler oldu Allah Teala e, icazet alan talebelere ve ana babalarına Rabbim çok faziletler ihsan etsin, Amin. nazardan gözden muhafaza etsin, Amin. ölünceye kadar Kur'an hizmetinde onları da bizleri de Amin. Amin. biz duacıyız ama her yere yetişemiyorum. Çağırıyorlar o yöne bu yöne. Baş demem hastalıklarım çok, işlerim çok. Gidemiyorum. Ee, ancak önümüzde bir icazet var. Ee, onu duyuracağım size de. Ben de bulunacağım inşallah. Ben de bulunacağım. Siz de bulunacaksınız. Bütün milletini de çağıracaksınız. Hanımlara yer var mı? Şey? Yağayi ya Avcı. Var, var hocam. Hanımlara. Var, var. Üst katlar mı? Üst katlar. Evet. Hanım kardeşlere de yer var diyorlar ama yani sığdığı kadar ee, önümüzdeki pazar değil mi? Hocam ben. Önümüzdeki pazar. 8, 8 Haziran. 8 ne oluyor? 2 <gülüyor> hafta sonra. İki hafta sonra. Ya bu önümüzdeki pazar değil. Bir dahaki pazarım. Şimdiden söyleyelim. Ondan sonra yine bana hatırlatırsınız. Seyyid İbrahim Ahşay Hazretleri geldiğinden bu son sefer geldiğinde talebelere sahih müslüm okuttu yani Müslim-i Şerifi okuttu bukhari Şerif'i evvelce bitirmişti. Ee, ben hapisteyken herhalde onu tamamladılar. Evet, evet. bukhari Şerif'i. Sonra Sahih-i Müslim, Müslim-i Şerif'in tüm hadislerinin tümünü, baştan sona hatim gibi, ders olarak okuttu. Sahih-i Müslim'i bitirdiler. Şimdi o da Türkiye'den herhalde belki birkaç aylık yine gidebilir Ramazan'dan. 13'ün Müslim-i Şerif icazeti, 8 Haziran, e, pazar günü, öğlen namazını takiben, Fatih Camii Şerifi'nde olacak. Fatih Camii Şerifi'nde e, marifet derneği, Efendi Hazretlerimizin e, marifet derneği de izinleri aldı, tertip yaptılar. Allah Teala muvaffak etsin, Amin. muhafaza etsin. Amin. E, ve çok hayırlara vesile kılsın. Amin. E, ben de inşallah bulunacağım. E, Efendi Hazretlerimizin e, bereketleriyle bütün bu işler dönüyor. Seyyid İbrahim Hazretleri de ben efendiye Bağlıyım ben onun adamıyım Yani onun derneğiyle bunu yapsın Dedi onun için marifet Derneği'ne de Bir de attık. onlar da Sahiplendiler resmi izinler vesaire Muracihatler yapıldı izinler Alınmış durumdadır İnşallah Sahih-i Müslim o kadar hadis-i şerif Ve raviler o kadar bereketlerin Tümü o mecliste su yapılacak yani Fatih ı Şerif'inde İnşallah sizi de bekliyoruz Efendim kadın erkek Bütün cemaat dametlidir Tekrar sohbette birkaç sohbet olursa Aradık hatırlatırsınız Ben şimdiden duyurmuş olayım Fatih'i avlularını her yere bir doldurun Maşallah He? Şimdi korkmasınlar yine Her şeyi korkuyorlar Ya Allah Allah Teröristler yürüyor bir şey yapmıyorlar Bizden de korkmazlar inşallah Bizden zarar gelmez kimseye Evet yani Ben bereketini almak için Bulunacağım orada Vaaz yapmak için değil çünkü Seyyid Hazretleri konuşuyor. Birisi tercüme yapar. öyle kısa kısa. Çünkü orada icazet merasimidir. Ben vaz burada yaptığım vaz benim zaten 5-10 hafta gider yani esasen de. Eee 13'ün ben orada Seyyid Hazretlerinden bereket almamız lazım hepimizin. Mübarek hadislere hizmet ediyor bu kadar. Hastalıklarla beraber gelmiş burada gurbette şey ediyor. İcazet vereyim diye uğraşıyorum mübarek adam. Yani onun bereketi var inşallah. Onla da bir buluşmuş olalım yani onu da uğurlamış oluruz sonra bir de Allah nasip eder gelir inşallah, i̇nşallah. evet şimdi bu gecede dedik kısa kısa yani şey çok uzun Mevla ile Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş edebilirsek gidelim bir e, sonunu görünürse görünür görünmezse perşembeye bitiririz ama bir başlayalım esas dersimiz neydi Miraç Miraç gecesindeyiz <gülüyor> Miraç'ı çok ders yaptık. E, kayıtlar da var görüntülü. Eee 2 saatlikler var, 3 saatlikler var. E, şey bilmiyorum o kayıtlar 6 ay sürdü. Yeni Bosna'da yaptık. Her pazar 6 ay sürdü yani. Sıralı ders. Bunlar onun kayıtları bilmiyorum. Şeyde görüntüsüzdür belki ama vardı. Amma velakin e, Miraç konusu e, detayıyla, tafsilatıyla e, defaatle bek 30 senedir en az yaptığım bir derstir. E, bunlar e, kayıtlarda mevcuttur. İnşallah şu televizyona da dua edin bir an evvel engeller çıkıyor, şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Allah bir sebep yaratsın çok. Allah bir sebep yaratsın. Orada bunlar hep verilir. Detayıyla tekrar tekrar verilir. O kayıtlar mahfuzdur. Ama biz bu kez, bu kere ne yapalım dedik? E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraat gecesi Mevla ile Mükalemede bulundu. Yani çok konuşmalar aralarında cereyan etti. Estağfirullah ve ha ila amdi ma Necim suresinde Allahu Teala kuluna vahyettiklerini vahyetti. Burada büyük bir tazim var, bir gizem var yani bir gizleme var. Çünkü mesela beş vakit namazı vahyetti, şunu vahyetti, bunu vahyetti demiyor. Vahyettiklerini vahyetti burada bir büyütme var, ücretme var, bir tabi ipham var, bir kapattılılık var. O kapattılılıkta da işte gizem diyorsunuz. Yani derinlik var. Alimler ne diyorlar? 70 bin kelam. 70 bin kelam. Bazı rivayetlerde 90 bin de gördüm Yani en fazla gördüğüm rivayet 90 bin. 90 bin kelam. Nereye sar ya? Hangi ciltlere sar? 90 bin kelam. Yani Kur'an-kerim'in e, şeyleri ne kadar? 6666 666, ayet olarak. Hani her ayet, e, bazı ayette de birkaç kelam vardır, birkaç kelam vardır. Yani cümle itibariyle bazı ayette, bazı ayette bir kelam bile yoktur çünkü il, ilerisine bağlıdır. Ama o yani alt, altı bin, altı bin çarpsak bile 12 e, bin, 18 bin, 20 bin diyelim ancak kelam çıkar. Yani ayeti 3'e katlasak yani bazı ayette 2-3 mevzu kelam var desek bile 3'e katlayalım 4'e katlayalım yani Kur'an-ı Kerim'deki kelamlar değil mi? 20 bin, bin. diyelim yani her ayeti de 3'e 4'e böl bölerek konuşuyorum. Ya burada var kaç Kur'an kadar kelam? Kaç Kur'an-ı Kerim kadar kelam? Ne kadar zamanda oldu bunlar? Bir gecede değil ki. Sübhanelî Esrâ. He buyur he. 34 ZEJ 31 megan, 34 ZEJ 31 mekan Arkadaşlar bunu bekliyor çok acil alınmasını Hasta varmış Allah şifa versin Allah afiyet versin Haydi kardeşlerim yol açmak imandandır Evet E şimdi Sübhanel O Allah'ı tesbih ederiz ki Noksanlıklardan Tenzih ederiz ki Esra yürüttü bir abdi kulunu leylen Gecenin bir vaktinde, bak Leylen, Esra gecedik yürüyüşüdür. Surenin adı da İsra suresi. Esra gece yürüttü bir abd-i kulunu. Kulluk en büyük makam olduğunu gösteriyor. E gece yürüttü buyurduktan sonra tekrar Leylen, bir daha gece. En için? O da temin taklil için. Gecenin çok az bir zamanında. Ne kadar? İşte abdest aldı dedik ya, ibriği koydu, ibrikteki su dalgalanırken, çalkalanırken... Miraç bitti geldi geldi su dağıp durmamış bu ne kadar az bir zaman neden ee, zamansız bir aleme çıktı Allah Teala'nın üzerine zaman geçer mi Allah'a zaman geçmez zaman çünkü güneş ay yıldızlar gezegenler felek sisteminin gök sisteminin getirdiği bir şey zaman gün gece neyle oluşuyor yani güneş doğuyor gün oluyor batıyor gece oluyor gün gece ya bu güneş sistemi bu sistemlerin hiçbir Allah hakkında geçerli mi? değil o bize şey e sen bu sistemden çıkarsan zaman kalır mı orada? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu sistemden çıkınca zaman geçti mi? geçmedi normal abdest suyunun durması normal kendi halinde dururken geldi yani o bir iki dakika bile sürmez bazı kere. Suyun dalgal dalgalanmasının durması çok bir şey sürmez yani. Bu arada ne olmuş? E zaten saatlerce aylarca anlattığımız ölçüler oldu. Onlar konuşmayamayız gibi bir daha. Şimdi başka bir şey konuşalım dedik ya. Ya e bu sefer ne oldu? Arada da 90 bin kelam buyuruldu. 90 bin kelam buyuruldu. Şimdi bunlardan bazılarını nakledeceğiz. Bunlar bu zamana kadar hiçbir derste geçmedi. İlk bu derste nasip oluyor ama saatin vaktin durumunu bilmem geceler çok kısaldı. Yarın da oruç var, iş günü. Bundan dolayıdır ki tabi ki pazartesiye çatması da bu gecenin tam miraca denk geldi. Çünkü 27. gece miraç gecesidir ama her 27. gece pazartesiye denk gelir mi? Evet. Bu sene gece ne gecesi bu şimdi? Pazartesi gecesi, yarın pazartesi olduğuna göre Pazartesi gecesine de denk geldi Efendim Hicri 1435 Yılının Recep ayının 27. Gecesindeyiz Hem de pazartesi gecesindeyiz Hakiki yani miracın yaşandığı Mübarek gecedeyiz Bu arada e, bir eser Önümüzde var, bundan başlayalım Yani bu gece Bitemeyebilir, gecelerin kısalığından ben annemin şey olmasaydı, seneyi devriyesi, orada da güzel, çok kalabalık cemaat gelmişti. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bu cami dolu sokakta cemaat fazla vardı. He, kadınlar çok zaten. Kadınlar gelince zaten sizi geçiyorlar. <gülüyor> Allah hepsinden razı olsun. Ayaklarına, umre adımlarına, umre haç cevapları versin. Ee, Evliyaullah'ın şefaat denen ailesi. Amin. Çok güzel oldu, dualar oldu. Yani onu inşallah çektiler, onu atacaklar. Şeye, bu gece vekâta, yarın atarlar şey siteye. sitelere atarlar inşallah. Öyle olmasaydı ben hani ikinden sonra burada başlayalım dedim ki hani bu dersi ancak bitiririz ama e, annemde hakkı var. Onların da duaları yapıldı. Olmasa Perşembe tamamlarız yani. rahman i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Bakalım duruma göre. Şimdi şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulih Muhammedin ve alihi ecmaîn. Şeyh İmam Ebu Ömer Uthman ibn Muhammed el Belhi rahimeullah teala. Bu zat buyuruyor ki bize Ebu Bekir Ahmed ibn İsmail el Cevheri, nakletti. O zat diyor ki bize Ebu Ali ibni Ahmed ibni Abdullah ibni Ishaq el Vaiz diye meşhur olan zat tahdis etti. O zat diyor ki bize Ebu'l Kasım el Hüseyin ibni Ali ibni Hasan el Hammad el Mukri' kıraaten aleyh bizzat okudu biz ben dinledim diyor o zat. Nerede? Ehvaz'da. Ehvaz neresi acaba? Ehvaz belki şimdi İran tarafı mıdır? Bakın şey Google'ınız var elinizde. Hemen buluyorsunuz bir şeyler ama çok gerede yanlış bulduğunuz için yani sağlamasını yapmadan da vazda denecek türden değil. Eylem ile Ehvaz. Ama tabii onlar aile yazarsa onu bilmem tabii burada Arapçası. Ehvaz. Bu şehirde Ramazan ayının sonlarında sene kaç İran ben öyle biliyorum ama yine de sormak lazım. Şu anda İran'da kalmıştır yani. Evet Ehvaz'da. Çünkü o zaman İran ve Ehl-i Sünnet biliyorsunuz. Bütün Nişabur orada. Hadisçiler hep orada. Müslim sahibi nereli? Nişaburlu. E, Nişabur şimdiki İran. E, Tebriz orada. Bütün şehirler orada. Ehl-i Sünnet. Allah'ım yeniden Ehl-i Sünnet'e yade eyle. Abi. Ya Rabbi ya Rabbi Allah. Hep mezarlarımızı bulalım, dostlarının mezarlarını çıkaralım. Ya Rabbelak. İmam Gazali öyle perişan. Tarlanın ortasına çökmüş vaziyet. Bütün ulema imamı, Müslim kaybolmuş, öbürü kaybolmuş. Ehli Sünnet'in mezarlarını kırmış geçirmişler. Gavur yapmaz. Bir Ehli Sünnet aliminin ve Evliya'nın mezarı yok. Nerede Şii imamlar Ayetullah, Ayetullah diye zındıklara humeyniye bir şey yapmışlar. Efendim tapıyorlar, tapıyorlar. Her tarafı doldurmuşlar ya. Yani. Allah dinde beş para etmez. bu Bekir Ömer'e söven adam Allah dinde beş para etmez. Ona o kadar kubbeler, türbeler neler yapmışlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ehli sünnet bütün imamlar kayıp. Hepsini kırmış geçirmişler. Bu şianın ehli sünnete düşmanlığı. Allah'ım sen ya Rabbi dostlarının hakkını al onlardan ya E bu Bekir Ömer Efendimiz hakkını al onlardan. Amin. 100 bin sahabenin hakkını al onlardan yada ya. Allahu salli ala sene Muhammed ve ala, ala sene 443 sene hicri sene 443 şimdi 1435 35'ten 40 he? kaç sene var burada kaç sene evvel? Hı? Ya bin yok işte de 900 küçüur 980-90 senelik bir iş bu, bu kitap. 990 sene falan evvel. O bana diyor, bu zat, Hüseyin ibn Ali bin Hasan el Hamad el Mukri hazretleri, ehvazda bana okudu diyor. Kim diyor bunu? Ebu Ali bin Ahmed ibn Abdillah Misak el Waiz diyor. O da diyor ki bize kim? O da diyor ki bize kim bildirdi? Ebu Müslim, bu Müslim, Muhammed bin Hasan el Mukri et Tusturi kıraatena o da okuyarak tümünü okudu dinledim diyor. O da diyor bize kim bildirdi? Ebu'l-Hasan Abdülvâhid bin Muhammed bin Ukeyl radıyallahu an. O da diyor bize kim bildirdi? Ebu İshak İbrahim bin Hatem ez-Zahit Şam, Şam'da. O da diyor bize kim bildirdi? İbrahim bin Muhammed bin Ahmed bin Said radıyallahu teâlâ an. O da diyor bize kim bildirdi? İshak bin Bişir radıyallahu an. O diyor biz kimden aldık bunu? Cafer bin Muhammed es sadık radıyallahu Cafer-i Sadık imamımız Ehl-i imam. o kimin oğlu zaten Muhammed Bakır hazretlerinin, o e, Ali Seccad hazretlerinin, Zeynel Abidin hazretlerinin, o Hz Hüseyin efendimizin, o Ali İbni Ebi Talip radıyallahu teala Efendimiz. radıyallahu teala anhum ecma'in rivayet nereye kadar geldi? hazreti Ali efendimize kadar Hazreti Cafer Efendimizden beri geldi. Ee, bunlar bize haber verdi. Şimdi haber nedir? Kale, Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Hadi ama sele رسولullah sallallahu teala aleyhi ve kainatın efendisi neler istedi Rabb'e ve Rabbinden Leyletel Mirac. Mirac gecesinde neler sordu? Cevapbi neler cevap buyurdu? İşte bu yazılanlar nasip olursa bir kitap yapılabilir tabii Miraç hakkında da rivayet çok kocaman kitap olur da bu da başlı başına bir kitap sordum ki ey Rabbim bizzat Mevla ile görüşüyor arada Cibril var mı? Miraç gecesi Cibril arada yok ki. biliyorsunuz yanarım dedi oradan gidemem dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşikare gördü Rabbul İzzeti ahirette öyle görür ümmeti biz de o ümmetten oluruz inşallah. Amin. Amin. Şu anda o ümmetteniz inşallah demiyoruz. Ama ahirette de oluruz inşallah diyoruz. Çünkü neden nasıl öleceğimiz belli değil. Ondan dolayı. Allah indinde amellerinin en üstünü hangisidir? Şimdi bu gece yaşanan hadiseler, sorular ve cevaplar. Bunlardan okuyabildiğimizi okuyalım. Fakalallahu azze ve celle Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ya Ahmed'u, ey Ahmed, bu miraçtaki isimlerin hepsinde Ahmed diye geçiyor. Yani bazı rivatlar tabii onu okuyordum size. 70 bin perdenin açılma zamanı, Sidretül Münteahdan ilerki nokta, Hazreti Cibril'in de e, durduğu nokta, Kabe Kavşağı'nın evet ne ya varır durur gemiler, Kabe Kavşağı'nın makamında gemiler durur. Evedna'nın bahrine her giz gemi salınmaz. Evedna daha yakın makam. Evedna'ya Cibril bile radıyallahu anh, aleyhisselam gidemedi. Dolayısıyla Üdnü ya hayral ey mahlukatın en hayırlısı yaklaş. Üdnü ya Ahmet ey Ahmet yanaş. Üdnü ya Muhammed ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yanaş bu orada Muhammed ismi de geçiyor. Fakat rivatlerin ekserisinde, serisinde, geçmiş kitapların ek Tevrat ve İncil'de ve Zebur'da e, vesair suhuf-u ilahiyede geçen ismi şeriflerde hep hangisi geçer? Ahmet. Ve olan bir rasuliyeti min badis bu Ahmet. Yani İncil-i Şerif'te de Ahmet ismi olan bir zatla müjdelediğin İsa Aleyhisselam'ı bildiriyor. Onun için buradaki şeylerde hep Ahmet geçecek. Yani Miraç'la ilgili birçok şeyde rivatlerde. Mesela e, Ya Ahmet يَتَوَضَّوْ أَحْمَدُ وَاُمْمَتُوُ كَمَا أَمَرْتُونَ Ahmet ve ümmeti ben onlara nasıl emrettiysem öyle abdest alacaklar. Alıyor musunuz öyle abdest? İnşallah. Siz elhamdülillah deyin de ben yine inşallah diyorum. Çünkü tam emredildiği gibi abdest işi yapılmıyor. Abdest çok zor bir şey ya namazdan zora. ha. Abdest çok zor bir şey. Yani sizin çoğunuzda da yani üç kere yıkıyorsunuz ya, belki kuru kalmazsa da, üç kere de ancak almaz yani. Halbuki birincide de hiç kuru kalmaması lazım. Dirseklerinizi geçirtmiyorsunuz. Dirsekleri tam yapmıyoruz. Dirseka da böyle çıkıyorsunuz, bunun bak engebeleri var. Yanı var, böyle döneri var. Buralarda bir kuru kalsa gitti. Gusül daha bir acayip bir şey. Emrettiğim gibi abdest alacaklar. Abdest Risalesi yazdım size detaylı, tafsilatlı. kusül de onun içinde var. Sünnet veci üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl alıyor? Allah'ın emrettiği gibi. Ne buyuruyor Mevla? Ahmet ve ümmeti emrettiğim gibi abdest alacak. Hızlı alırken, yani abdest hızlı alınır. Hatta atasözündeki abdesti yel gibi, namazı yıl gibi. Lafı da geçer. Yani abdest hızlı alınır. Evhamal hamal yok ama dirseklerin güzellik alması lazım. Sünnet tek tek tarif edilmiş. Bir kuru yer kalmaması lazım. Yani e şimdi böyle elini alıyorsun, böyle yap, yapacaksın. Değil mi su için? Adam diyor ki böyle yapsam nasıl olur? Yani suyu buradan veriyor. Veyahut da musluk açık ya, musluğun altına sokuyor elini böyle. Böyle yapıyor. E şimdi burada kuru kalmazsa abdest olur. Ama sünnet olmaz. Çünkü sünnette böyle yapacaksın. Yani dolu detay var. Ama şimdi insanlar kuru yer kalmamak ayrı bir şey. Bir de sünnete uygun almak ayrı bir şey. Öbür türlü havuza dal çık... Gusül de oldu abdest de oldu ama Bunun bir de sünneti var yani e Dolayısıyla Bu emrettiğim gibi Buraya dikkat edin Abdest Risalesini Allah rızası için Kabirde çok sorulursunuz Kabirde perişan olursunuz Kabir azamın ekserisi abdest meselesinden Taharet meselesinden Ve kabirde rahatlık istiyorsanız abdest Ben söylüyorum bak Ben siz bana Allah için Gelmiş vakit vermiş Kulak vermişsiniz, bende hakkınız var, beni dinliyorsunuz, ben size yağcılık yapamam. Ne mübarek adamsınız hepiniz, cennetliksiniz, evliyasınız falan deyip de size böyle iltifat yapamam. Ben görüyorum, abdesinizde sakatlık var. Ben görüyorum. Geneli söylüyorum, özeli söylemiyorum herkesi tek tek. Abdest işinizde sakatlık var. Bu abdestinize dikkat edin, yoksa hiçbir duanız kabul olmaz. Belki de niye kabul olmuyor acaba dualarımız? İsraf var. Musluğu bir açıyorsunuz. Sonuna kadar düzgün abdest alsanız bile musluk açtığınız için, açık bıraktığınız için israftan sünnet bozuluyor. Bak emrettiğim gibi abdest alacak. Derenin kenarında abdest alıyordu Hazreti Saad. Ne dedi ya Saad? "Ey Saad bu israf ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem." Dedi Resulullah: yani derenin kenarında derken o demek ki bol su kullanıyor. E, Efeül yutu isarafın. E ben dedi boşuna serinlemek için yıkanmıyorum ki. Abdest alıyorum. Abdestte israf olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ne am ve levkün teala erinci arin Akan ırmağın kenarında da olsa. Akan ırmağın kenarı su boşa gidiyor. Sana ne boşa gidiyor? Adam bakıyor öyle dereye. Nereye gidiyor bu? Akdeniz'e. Eyvah! Bu kadar tatlısı gidiyor. Bunu keşke bizim eve bağlasan. <gülüyor> e bağla bana ne? <gülüyor> bana ne bağla. Bu gidiyor Akdeniz. E, e ben abdest alacağım. Sen de diyorsun bana ki israf yapma. E zaten gidiyor Akdeniz'e. Yani tuzlusuya gidiyor. Koca tatlısı bo boşuna gidiyor. Sen ne yapabilirsin onu Allah'ın işini? O tatlısı lazım suyun içine o miktarda. <gülüyor> o kadar tatlısı. Gitmezse tuzlusuya. Tuzlusudaki balıklar da boğulacak. O zaman kamçı kalmayacak yeme. Sen ne anlarsın? Oraya tuzlu suya ne kadar tatlı su lazım, o kadar da dereden gidiyor. Cahil adam. Allah'ın işini ne, ne düşünüyorsun ki? Bu, bu Akdeniz'e gidiyor, boşa gidiyor. Ulan Allah'ın boş işi var mı? Bunu Akdeniz'e bağlamışsa, Karadeniz'e bağlamışsa, hayır var bunda. Çünkü onun tuzunu, dozunu, suyunu, o da eksiliyor da. Ha? O tüm onları, o derelerle ayarlıyor Mevla. Sen ne anlarsın boşuna gidiyor? Sen abdest alırken israf yapma diyor sana. İstersen ırmağın kenarında ol. Bu yüzdendir ki... İsraf ile alıyorsunuz. Şimdiki musluklar çok bozuk kötü. Bir kısım çıkarttılar otomatik köye elini görünce açılıyor. Evet. Elini görünce açılıyor. Elini çekiyorsun, elini yıkıyorsun, elini çekiyorsun duruyor. Bazı kere durmuyor. Sen elini yıkayana kadar o boşuna akıyor. Sen bitirince duruyor. <Gülüyor> sen bir daha götürüp bir daha başlıyor bu ne kadar israf ya! <gülüyor> Efendi Hazretleri çok dikkat eder bu meseleye. Çok! Açan, kapıcan, atçan kapıcan. Ya elim yoruluyor. E yorulacak, abdest alıyoruz. Yorulmadan abdest alınır mı? En mühimiş abdest. Açan, kapıcan. E ne yapacağız böyle ya Hoca Efendi? Ben ne bileyim. O zaman ibrik al. En iyisi o ibrik. Çünkü musluk daha yoruyor. Açık kalıyor, feci israf. Hele ayaklarını yıkama, ayakların altına götüremiyorsun, edemiyorsun. Bir tane yanında maşraba bulursun ibrik gibi. Ya da ondan alırsın, ayaklarını bir, belki sade online kasan daha rahat edebilirsin. Çünkü onu şeye götürüyorsun, elini nereye götürürsen, bu elinden suyu onun peşine götürürsün. Musluğu götüremezsin onun peşine. Anladın? Siz uyanık adamsınız, işinizi bilirsiniz. Belki o berber şeyleri var ya çekiyorlar ha böyle. Ondan yaptırırsınız. Ben de hâlâ beceremedim bu işleri, iprik işte, en, en şeyi iprik. İşte böyle şey götürürsün çünkü, elinin peşine suyu da götürürsün, mi de kapatırsın falan. Ahmet ve ümmeti emrettiğim gibi abdest alacaklar. Emrettiğim gibi olursanız, bak ne var. فَاَطِيْنْ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَكْتُرُ مِمَّا اِمْ Cenneten arduhessemâvâtu vel ard. İşte bak! Onların abdest suyundan damlayan her bir damla mukabilinde ben onlara bir cennet vereceğim ki eni göklerle yerler kadar. Eni eni boyu daha uzun. Eni göklerle yerler. Kadar. Yedi kat gökleri yan yana, yedi kat yerleri de yan yana, on dört kat yan yana. işte eni o kadar bir cennet her damlaya Ay, abdesi düzgün alırsan o abdesin damlasına. Seni gibi yalap şalap abdes alırsan, sen diyorsun ki dere Akdeniz'e boşa gidiyor. Senin damlalar boşa gidiyor. Bak bu kadar damla damladı boşa gidiyor. Sünnet üzere almadığın için. Sen ona bak. Allah'ın deresi Allah'ın denizine gidiyor. Sana ne? Sen damlalar boşa gitmesin. Abdesin boşa gidiyor. Çok müjde de çok, tehdit de çok. Ciddi adam olmak lazım ya. Bu İslamiyet ciddiyet ister. Bu abdest namaz ciddiyet ister. Bunu böyle yalap çalap, Angarya kapilinden kıldım olsun işte, farzından kurtulayım, borcum düşsün falan. Bu Mevla'ya karşı sevgi göstermiyor bu hareketler. Sev, sevdiğine karşı yani çok hazırlık yapmak lazım. Ya. Ne bileyim ya. Onun üçün namazda cübbe giymek meselesi namazda takke takmak meselesi namazda sarık sarmak meselesi bunlar hep Allah'ımızın huzuruna değil mi çıkarken bir hazırlık meselesi bir ciddiyet meselesi Başa açık kılmak çok büyük çok büyük mekruh bir adam başa açık namaz kılsa Mevla sevmiyor namazı istemiyor namazı e ne yapacağız şimdi Mevla istemeyince bizi kim isteyecek kim istese ne ederiz Aman arkadaşlar aman aman aman Bu dini İslam'ı ciddiye alalım Rabbim de bizi ciddiye alır o zaman inşallah Şu eli sünneti canlandıralım İslam nişanlarını canlandıralım Sakalı, şalvarı, cübbeyi, sarığı canlandıralım Ehl-i sünnetin bidat elinden farkı var ya Biz bidat ehli gibi olamayız ki Efendi Hazretleri bu kadar uğraştı Hala tam artmadı ya Hala tam atmadı bu iş. Ne bileyim ben. Ey Rabbim, amellerin en efdali hangisidir? Fakalallahü Teâlâ Mevla buyurdu. Ya Ahmedu, ey Ahmed, leyse şeyun efdal indi min ettevekkel ve ve'rrıdâ Bak şimdi. Bu kadar amel var, namaz var işte sayıyoruz şu namazı, bu namazı, zikir falan. Bana tevekkül etmekten, bana güvenmekten ve benim verdiğim, taksim ettiğim rızka, makama, mevkiye razı gelmekten daha üstün hiçbir amel yok. Halbuki görünüşte amel gibi de görünmüyor. Adam orada oturuyor. öbür sabah kılıyor. O da orada duruyor. Hangisi eftal dersin? O dersin bu sabah kadar kıldın nafile namaz. Bu eftal. Halbuki eğer o sabah kılan adam e, Allah'a tevekkül etmekte gevşekse, Allah'ın rızkında şüpheliyse anladın mı? Mevla her şey Mevla'dan bilmek meselesinde o verir o alır diye inanmak meselesinde ve Allah'tan ona gelen rızık meselesinde razı değilse sabaha kadar kılıyor ama gündüz de dükkana gidiyor müşteri de az geldi işte olmuyor veya işte, çalışıyor işçi vesaire falan Allah Allah diyor ya şu bizim patron diyor şarapçının biri diyor Ulan herif diyor, milyon dolarlarla oynuyor diyor, ben bin lira bile alamıyorum. Sabah kadar da teheccüd kıldım, nasıl iş diyor içinden. Anladın Rıza yok. Rıza yok. Benim taksim ettiğim rızka, rızadan ve bana tevekkül. Ha çalışmayacaksın anlamında değil. Çalışacaksın ama, sebebe sarılacaksın ama yaratanı göndereni ancak Allah bileceksin. Celle celal. Başka yok. Sebepleri de yaratan Allah Cerracliyalı. Onsuz bir sebep gelmez. En üstün amel Allah'ım bize tevekkül nasıl beyle? Hakkıyla tevekkül nasıl beyle? Ya Rabbi senin bütün takdirlerine, taksimlerine rıza nasıl beyle? Miraç gecesi hürmetin. Ya Ahmed ve ya Ahmed. Ve cebet muhabbetiyle muhabbine fiyye Ey Ahmed benim için birbirini sevenleri. Benim de sevmem vacip oldu. Biz birbirimizin için seviyoruz. Allah için Rabbim ne buyurdu benim de onları sevmem vacip oldu <gülüyor> benim için birbirinden ilişkiyi kesenleri benim de sevmem vacip oldu Allah için birbirinden ilişki kesmek lazım mı ne zaman evet. eğer bir insan Allah'ın düşmanıysa Allah'ın inkar ediyorsa Rabbine hakaret ediyorsa o zaman en yakının canın ciğerin dostunda olsa Allah için ilişkiyi ne yapacaksın Geçeceksin. Bir adam ehl sünnet, Aa, öbür adam sahabeye sövüyor, şii, sahabeden birine hakaret ediyor. Bizim onunla görüşmemiz caiz mi? Aa, i̇rtibat kuramayız. Müslüman bile olsa, sapık, kader inkar ediyor, mutezile mi? Biz onunla görüşemeyiz. Bidat ehli, bir kere yüzüne gülerek baksak yanarız biz. Ya Benim için ilişkiyi kesenler, anam babam müşrik olsa tabii ki aç muhtaç olsa yedirirsin çirirsin onlar ayrı dava ana baba hakkı var ama senin ondan samimiyetin dostluğun sevgi ve ülfetin caiz değil benim için birbirinden ilişkiyi kesenleri böyle var ha bu zamanda da var değil mi? çarşafı için sakalı için namazı için abdesti için böyle en yakın karı koca ayrılanlar var ya Allah için ayrılmak icap ediyorsa ayrılacak ne yapalım değil mi? Adam kadını günaha sokuyor ediyor. Ne yapacak? Bu duramaz ki. Zorluyor onu günaha, harama. Ne yapacak? İşte Allah için birbirinden ilişkiyi kesenlere, kesilmesi gerekenlerle kesenlere. Benim de muhabbetim vacip oldu. Ve vecebet muhabbeti il mütevasuline Benim uğrumda birbiriyle huslat kuranları, yani arayanları, soranları, gelip gidenleri, görüşenleri, ziyaret edenler. Benim de sevmem vacip oldu. Biz Allah için arıyoruz çoklarını aradıklarımızın yani. Bir maddi menfaatimiz olmayan insanlarla hep görüşüyoruz bakıyorum ben. Neden? E çünkü seyiddir, alimdir, velidir, şudur budur hep. irtibatlarımız o yönde gelişiyor. Onun için birbirini aramak, sormak, irtibat kurmak Allah için olursa Allah'ım da kesin seviyorum ben o kullarım Ve vecebet muhabbeti'lil mütevekkiline aleyye bana tevekkül edenleri benim de sevmem vacip oldu Allah Allah ve leyse li muhabbeti ilmun ve la gayetun ve la ben bir kulumu sevdiğim zaman benim kulumu ne kadar seveceğimi kimse bilemez benim sevgimin sonu olamaz benim sevgimin nihai noktası bulunmaz bir sevse bizi var ya bir sevse bizi herkese sevdiriyor bizi o zaman yani dostlarına sevdin. Kullemâ <gülüyor> rafâetü bîm'ilmen ve dâ'tü hilmen. Allah. Ben onları ne zaman yüceltirsem, o dostlarımı, o sevdiklerimi, ben onlara hilim bahşederim. Acele etmemek huyu bahşederim. Sabır bahşederim. Fazilet veririm. Ülâkellezîne nazarû ilel bir <gülüyor> bi nazarîleyim. O dostlarım kullara bakarlar. Neyle bakarlar? Benim onlara nazarımla bakarlar. Ben onlara hangi nazarla tecelli ediyorsam, onlar da yaratıklara öyle. Nasıl Allah'ın merhameti sonsuz, rahmet sonsuz, evliyaullahın da dostların da kullara acıması sonsuz, duaları sonsuz. وَلَمْ يَرْفَعُ الْحَوَاجَ اِلَى الْخَلْقِ Onlar isteklerini kullara arz etmezler. Bir sıkıntı edilse bir şey olsa, kimseden bir şey istemez. Bu yüksek makam. Biz biraz istemeden duramıyoruz. Ya. بُطُعُنُهُمْ <gülüyor> خَف۪يفُنْ min eklil helal helal yedikleri için az da yedikleri için karınları hafif olur He? nasıl karınlarımız nasıl durum ya, bazı gelen nefesimiz kesiliyor ya kemer falan patlıyor adam ayağa kalkamıyor sağdan sola dönemez hale geliyor o kadar yenir mi Öyle iftarda çok fena yapar adama. oruç üstüne çok kembes yani o iftarda e, aç, çok açlık çektikten sonra günler çok uzun ama hafif karınları hafiftir onlar helal yedikleri için, ama helalı da çok yersen onu da haram edersin yani, o kadar da çok yemez. Ne'imû mined dünya? Onların zevkleri nedir dünyada? Herkesin hobileri var, lobileri var. Değil mi? Ne zevkleri var falan. Onların zik nimetleri. Zikri, beni zikretmek. Ve muhabbeti, beni sevmek. Ve rıza'i anhum. Benimkenlerinden razı olmamdan büyük nimetleri ve zevkleri ve lezzetleri olmaz. Nasıl durumumuz? Biraz açıldı yukarı doğru gidiyor. Ara açıldı. Ara açılmaya başladı. Miraç bu gidiyor. <gülüyor> Mertebeler yükseliyor. Bize nerede ya? Ya ölmeden nasip etmeye kadirsin Allah'ım. Bütün zevkimizi zikrine eyle ya Rabbi. Amin. Ya Ahmet'u Ey Ahmet اِنَحْبَبْتَ اَنْ تَكُونَ اَوْرَعَ İnsanlar içinde en takva sahibi, haramlardan en çok sakınan, şüphelilerden bile kaçınan biri olmak istersen, yani o öyle zaten, bize söylüyor şimdi. فَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا وَرْغَبْفِ الْاَخِرَةِ Dünyaya soğuk ol, ahirete rağbetli ol, hevesli ol. فَكُلْتُ ilahi. dedim ki diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, bu Efendimiz sallallahu 30 bin kelam nerede? Bu kitabın tümü bir, bir, bir, bir birkaç yüz kelam. 90 bin kelamdan kimisini kimseye söylemedi. Üç ilimle Muhammed oldu İhya, sallallahu aleyhi ve sellem. İsmet Karibullah şey Efendi Hazretleri. Ne diyor? Birinci ilmi buyurdu ki bu nübüvvet ilmidir, ilmi âlâ. En üstün ilim peygamberlik ilmidir. Bunu kimseye anlatmayacaksın. Sende kalacak. Ebu Bekir Sıddı'ya bile anlatsan aklı almaz. Ebu Bekir Sıddı'ya anlatsan aklı almaz. Çünkü peygamberlik makamında değil. Bu O gizli. O hakikat ilmi. Nübüvvet ilmi. Bir ilim verdiği tarikat ilmi. Tasavvuf. Buyurdu ki ehlini görürsen bunları anlat. Ehlini görmezsen gizle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime anlattı? Ebu Bekir Efendimiz'e, Nakşibendi tarikatı oradan geliyor. Sonra kime anlattı? Hazreti Ali Efendimiz'e. Diğer tarikatlar, birçok Kadiri, Şahazeli birçok tarikat nereden geliyor? Hazreti Ali Efendimiz'e. Sahabeden bazı zatlara o ilimleri, gizli ilimleri verdi. Bazı sahabeden de olsa öğretmediği var. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh öğretti. Eksi de Resulullah sallallahu aleyhi sallamı vyağrine Bukhari diyor Rasulullah sallallahu alaihi sellem'den iki kap doldurdum iki kap doldurdum ilim ama hadi bir tanesini yaydım zaten ebu reyle kadar rivat eden hiç yok en çok o yaydı ve melakar bir ikinci kap var ki ebu reyle mesela tarikat başı olarak da tasavvufta bir baş nokta silsile başı gözükmüyor. Ama ne diyor? Bir ilim daha aldım, ikinci kabı doldurdum. Levakat ve levveset yu Onu biraz yayacak olsam dağım kesilir. Yani ne demek? Beni kafir diye, ne biçim konuşuyorsun diye keserler. İbn Abbas hazretleri de diyor. Bir hatikelmen tefsirinde yeten ezelülem rubeyneun ne? Göklerle yerler arasında, gök tabakaları arasında Allah'ın emirleri, hükümleri, kaza ve kaderleri iner de iner. Bu ayetin tefsirinde diyor ki, ben burada öyle ilimler biliyorum ama söyleyemiyorum. Söylesem derler ki İbni Abbas kafirlerin en büyük kafiridir. Onun için öğrendim ama milletin aklı almaz. <gülüyor> Sahabeye bile diyemiyorum diyor. Yani tasavvufta da böyle işler var. Şimdi onun için en ufak bir rabıtadan, mabıtadan biraz bahsediyoruz. Hemen bize de ne diyorlar? İşte şeyler Anlamıyorlar tabii. Vehhabi kafalılar da var. Onların da aklı ermedikleri işler var. İşte kellibun nasa alâ kadere ukuulim. İnsanları da akıllarının aldığı kadar konuşun diyor. Dolayısıyla akıllarını almayacağı sırları da insanlara açmak da doğru değil. Kabul etmeyeceklerse. Onlar çünkü... Ee, farz vacip kabilinden ahirette mesul olacak ilimlerden değil fazilet babında marifet ve hikmet kabilinden ilimler ama inananlar çok istifade ederler inanmayanlar zahirde kalırlar surette kalırlar ee, yarın ahirette tabi kendilerine göre bir nevi pişman olurlar ama şeriatın zahiriyle amel ederlerse yine kurtulurlar biri bir ilimde verdi şeriat ilmi bunu amir, memur, zengin, fakir, çoluk, çocuk kadın, erkek, herkese duyurmak sana emredilmiştir işte şeriatı herkese duyurdu tarikatı ehline duyurdu hakikati kendinde sakladı nübüvvet ilmini onu herkese beyan etmedi, onun için 90 bin kelamda birçoğu peygamberlik makamı ile ilgilidir ki onu açıklayamadı nakledemedi yani o yüzden bu yedişibin kelam doksan bin kelam hangi kitapta buluruz diyorsun? Bazılarını hiçbir kitapta bulamazsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gizlemesi emredildi. Fəemr-un ehad-i aleye bir ilim var ki ehad-i aleye kitman gizlemesi şart koştu bana Rabbim. Fəilmun khayranıvi bir ilimde serbest bıraktı beni tasavvuf tarikat ilimlerini. Ve ilmun emrani bıtbliği ila alam ve alqas umu ve herkese ulaştırmama emretti bir ilimde öyle var. Evet. Şimdi ilahi ey benim ilahım keyfeze dünya. Dünyada zahit olacağım. Zahit ne demek zahit? Zühd sahibi. Zühd ne demek? Yani dünya karşı soğukluk. Takvanın da ilerisi bu. Yani bu biraz fazla mubahlardan da kaçan tip. Anladın? Çünkü mesela İki çeşit yemek var, bir üçüncü koydun, bir dördüncü koydun, salata, meyve, zeytinyağı hele bizde Allah bize 70, 90 falan haburunun tümünü sersek çeşit var bizde. Bu şey haram denir mi? Yani bu şimdi haram değil, bu çeşit haram değil. Ama zühte gelir mi? E zühte uymaz yani. Fazla mubah aşırı mubaha kaçtı. Şimdi dünyada nasıl zahit olayım? Huz minet dünya, dünyadan al <alana> ne kadar al? Hannen minat taami, doyacak kadar az bir yemek. Ve şarabi az bir içecek. Ve libâsi az bir elbise giyecek. Al ve lâ tettehirligat, yarına hiçbir şeyi stok etme. He? Bizdeki kavurma bir senelik. Zaten kurbandan kurbana <gülüyor> kurban kesiyor. E, Hak için kurban, küp için kavurma demiş. Sen şimdi orada kavurma da biraz ayırmazsak olur mu? Onu da işte şey, dağıtma at desende ya kurban mübarek hayvan ya bereketinden eve kalsın. Lan mübarek hayvan eve kalsın o zaman bir daha kes onu da dağıt. Mübarek de eve kalsın. <gülüyor> ne yapacağız yani? Ya e, tabi kurbandan kavurma caiz. Küpe koymak caiz, dolaba koymak caiz. Hoca bizim dolap almıyor, difriz alacağım. Al, caiz. <gülüyor> difriz de olur. Öyle ya bir öküz kesti, ne yapacak adam? <gülüyor> Şeye sarmıyor, dağıttım öyle, dağıttım. Allah kabul etsin, tamam. Ama işte, dünyada nasıl zahit olacağım soruyorsan, bu züht işi yüksek mertebe. Yarına stok etme. Allah. ve عَلٰى زِكْر۪ي Benim zikrime devam eyle. Sıralı zikir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor zikir, kalkıyor zikir, uyku arası zikir, sağa dönüyor zikir, sola dönüyor zikir, hep zikir. Her işi zikir, halaya giriyor zikir, haladan çıkıyor zikir, her bir duası var, hep zikir. Çünkü Mevla'yı hatırlamak demek, Mevla unutulur mu ya? Uyandın, uyandıran Allah'a hamd etsin, uyudun, uyumadan beni uy uyutacak, öldürecek Allah'ıma hand olsun. İşte istifar ediyorsun, Allah'tan mağfiret talep ediyorsun, tuvaletten çıktın, haladan e, rahat kaza hacet yaptın. Allah'a hamdolsun. Eziyeti benden giderdi, fayda veren içimde saklı. Hep Arapçaları Türkçelerini söylüyorum yani. Dualarım kitabında dolu. Zikrime devam et. Kul tuve gayve du'a Zikrine nasıl devam edeceğim? Gale bil galveti nasi İnsanlardan uzak dur. İnsanlarla birlikte duran zikre de devam edebilir mi? He? Dur dur dur dur dur. Allah'tan şu cep telefonları çıktı biraz rahat ettik. Hepsinin elinde bir şey, onlar öyle uğraşırken sen de biraz bir zikredebiliyorsun yani. Eskiden ne konuşmuyorsun benimle? Bir şey soruyorum baksana, dinlesene beni. Şimdi bu cep telefonu bayağı da bizi kurtarıyor. Herkes almış eline bir program, orada internete bakıyor, o tamam, sen işine ben işine. Ne yapacağız kardeşim? Çünkü elinde telefon telefon olmasa bana dalacak. Hocam de niye konuşmuyorsun? Biraz bir şey anlat. Ya mu burada gelmişik dişçi de bekliyorsun, doktor da bekliyorsun. Ben ne konuşayım sana? İşimiz var, gücümüz var. Allah. Fuzüni konuşmak, ne değil İnsanlardan uzak durasın ve bir ve buz gel. Hülvel hamıza tatlı ya eksi ya Yani hani ne derler? Eksi tatlı ile işim olmaz. Sen milletin tatlısını, eksizini tutun, hiç karıştırma. Ve ferahı batnike, karnını mideni boş tut. Neyle boş tut? Oruç tutarsan. iftarda da az yersen, boş karnı boş tut. Ve ki evini de boş tut. Neden? Minet dünya. Dünyadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydu mu buna? Ne vardı evinde? Bir şey yok. Döşek yok yatma. Hasır. Bir rahat yatağı yok. Bir yatağı olmamış sallallahu aleyhi Yatağı olmamış. Şilte yani böyle bir şey. Onu da bir kat fazla mı ne bir gün koymuşlar altına. Teheccüde biraz geç kal Bir uyandı biraz geç kalmış teheccüde. Dedi ne yaptınız bunu iki kat mı çıkarttınız? Kaldırın bunu. Yani sert olsun ki kolay kalkayım. Halbuki her şey ibadet ama işte Allah'ım ya Rabbim bize biraz bu işler şey geliyor yani. Zor geliyor. Böyle olur mu ya? Biz nasıl yaparız? Kime hava atacağız sonra ya? Adam gelecek bizim eve bakacak. Aa koltuk yok. Bir şey yok. Oturacaksın yere falan. Halı güzel değil. Minder iyi değil. Rezil oluruz millete ya. ha. <gülüyor> Yani i̇nsanlar indiğinde zelil olursun, Allah indinde aziz olursun. Ya Ahmet, Ey Ahmet! Sakın çocuk gibi olma! Tatlı ekşi bir şey versen çocuğa aldanır. Sana da dünyalıktan tatlı ekşi bir şey gelse aldanma! Dünyayı çok verdiğim adamı çok seviyorum değil! Az verdiğimi de az seviyorum değil! Hatta az bir çok seviyorum. Değil mi? Kulültü ya Rabbi. Yani bizim işimiz, İmam Rabbani mektubatta çok der. Ya çocuklar gibi aldanmayın saksı parçalarına falan, böyle oyuncaklara falan. Hakikaten yani kocaman adam olmuşuz. Hala dünyalık en ufak bir şey bizi şaşırtıyor yani. En ufak bir şey. Telefonun kılıfı bile bizi büyüleyebilir yani. Aa, kılıfı marka falan. Bak ne biçim kılıf bulmuş falan. Telefonun kılıfı ya. Arabanın mesela bir aksesuar bilmem ne. O onlar hava atacak böbürlene ya. Ne ufak şeyler ya. Arabanın kendisi bile ufak bir şey. Ne olacak? Bu aldanılacak bir şey mi sen? Kafanı buna takıyorsun. Gönlünü bununla meşgul ediyorsun. He? Ayakkabı. Bir güzel ayakkabı alsa ön safa geçemiyor, ayakkabıyı baktan duruyor yani <gülüyor> ayakkabıyı kesir böyle hırsız çok varsa ya. ya ulan birinci saatte çok sevap var diyor bizim ayakkabı da çok pahalı <gülüyor> ayakkabılık önde Osmanlı'daki camilerde ortalarda da ayakkabılık var orası işine geliyor ayakkabıyı koyuyor önüne duruyor geriye şimdi bu bazı camilerde sırf arkada var ne yapacak adam herkes ona diyor buyur buyur saf boşaldı falan yok yok ben burada duruyorum <gülüyor> halbuki ayakkabı pahalı Ucuz olsa gider ön safa, çalansa çalsa. Geçen Cuma benim terliği götürdüler. <gülüyor> Niye bileyim. Evden de diyorlar ki otellikte de pahalıydı. Ne yapayım ben Pahalıydı. Cumaya gittik geri almış terliği gitti. de caminin takunyası ile eve döndüm. Sonra takunyayı da geri gönderdim, caminin hakkıdır tabi. Ne yapacağız? Benim ayakkabılarım şeker hastalığına uygun ayakkabı, kaba. Tank gibi, vuruyorum ayağım yara olmasın diye mecburen alıyorum onu çünkü ayaklarım hissetmiyor sinirlerim bu ayaktan aşağı yok Onu hiç hissetmediğim için işte onu özel bir ayakkabılarımız var falan ama hırsıza ne yarayacak belli değil şey gibi tank gibi bir şey onu para da etmez ama hee yok geri gitmez onu artık götürsün helal olsun ama ve lakin şimdi işte pahalı ayakkabı oldu mu adamın aklı kalıyor ayakkabı da kardeşim mevlanın huzuruna durmuş namaz müminin miracıdır Miraca çıkmış yani. Efendimizin çıktığı miraçtaki zevke erecek bir makam namaz. Ama meşgul edecek şeyleri namazdan evvel ne yapmak lazım? Halletmek lazım. Şimdi tak birisi çaldırdı, sen de ona cevap veremedin namaza duruyorsun. Şimdi bu adam seni çaldıran telefon aklında kalacak bir adamsa sen bunu ara nedir mesele öğren, on sonra namaza dur. Çünkü bu seni ne yapacak? Niye aradı beni acaba? Mühim de bir adamsa sana göre. Onun için meşgul edici şeyleri yemek hazırsa iftarı önce yapın. Niçin akşamı kılarken aklınız yemekte kalmasın? Şeyse 15 dakika iftarlık veriyoruz. 15 dakikada ne olacak? Bir koyun yenir ya. Ne yiyemiyorsunuz? E ona göre hesap yap. Akşam namazında da aklınız yemekte kalmasın. Çünkü yemek mi? Hadi şerif öyle. Lazalati bir Hazreti yemeğin yanında namaz olmaz yemeğin yanında çünkü hazır yani hep bunlar neden meşgul etmemek için meşgul edecek işleri namazdan evvel set renkler desenler bile sıkıntı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu set caddeserlerini kaldırın bunu bir daha niye bunda bir desenler şekiller var beni meşgul etti Allah Allah. Kainatın efendisi meşgul olur mu? bize öğretiyor ya, bize öğretiyor ya. ama mesele var sen de ne yapmayacaksın efendim meşgul edici şeylerden seccaden düz olsun düz renk olsun böyle cicili bicili şeyler desenli olmasın efendim öyle tabi gelinlik götürürken nişan falan o bohçalarda çok çeşitli dantelli oyalı şeyler olur o başka adet örf ama namaz kılarken ama şimdi adam zaten namazda Allah'ı düşüneceği yok bu sefer başka şeyler düşüneceğine ona tam telli ser. o bari dantele takılsın <gülüyor> dantel mubahtır Eşi öyle adam ki zaten nasıl makamı yüksek olursa zaten dantele takılmaz ama işte bazısına da o yalı moyalı şeyler lazım çünkü adam öbür türlü hepten haramları düşünüyor namazda ya ne diyeyim ya Rabbel Alemin çok biliyoruz, bir şey amel demiyoruz. Kâle ya Rabbi dülleni, ya Rabbi bana bir amel söyle. Onunla sana yaklaşayım, yakınlaşayım. Bir şey yapayım ki sana manen çok yakınlaşayım. Hale buyurdu, İcaleyleke neharan ve geceni gündüze çevir, gündüzünü geceye çevir. Anladın? Geceyi gündüze çevir ne demek? Gece ibadet yap, uyuma. Bana en yakın yer gece. Gündüzünü geceye çevir ne demek? Gece nasıl insanlarla alakasız kalıyorsun kendin? Gündüzde de mümkün mertebe insanlardan uzak ol gece gibi. Sanki gece. Ne kadar az görüşürsen bu milletle o kadar az konuşursun. Ne kadar az konuşursan kafanız başını o kadar kurtarsın ahirette. Bütün günahların başı dil. Hepsinin başı dil. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifde saydı, saydı, saydı. Namazdan, abdestten, bütün ibadetlerden, cihattan çıktı ki, "Elâ Rabbülke, bi milâki zâlike Bütün bunların temelini söyleyeyim sana. Küf helisan, dilini tut. Gıybet yapma, dedikodu yapma, iftira yapma, mâlâ yani fuzulu konuşma, yalan konuşma. Bu He, bu adamı ya batırır ya bitirir ya çıkar Bütün ibadetlerini de hapt edebilir. İnsan yavur bile neyle oluyor? El fazıg çevir bir kafir sözü söylese kafir edecek bir söz söylese dillen kafir olur. Aman ne namaz kalır ne nikah kalır yani. Bir sözlen, nikah nikahta gidiyor niye iman gidersen nikah mı kalır? 13. Geceni gündüz'e çevir gündüzünü gecene çevir. Dedim ya Rabbi ve keyfey künüz halike. Ben bunu nasıl becerebilirim? Kâlebûl ic'al kû tekes azın namaz olsun. Azığın Gıdan Namaz olsun. Ve taamekel cu'u Yemeğin açlık olsun. Yemeğin açlık olsun. Yani az ye, az ye, az ye. Ve namazla güç al. Namaz çok kuvvet verir sana. Doğru dürüst kılınsa var ya doymak bilmezsin. <gülüyor> ya Ahmedu, Ey Ahmet Ve izzetî ve celali, izzim celalim İzzim celâlim hakkı için Ma min abdin li, bi Bi'arba'i khisâlin illad edgâldûl cennete Hangi kulum bana dört şeyi söz versin, garanti altına alsın mutlaka onu cennete girdirdim. Dört şey. Yatıril lisanu dilini dürüyecek ağzın içinde dürüyecek. Fele onu açmayacak إلا bima yanihi. Ancak kendisine yarayan, başkasına yarayan, dünyasına yarayan, ahiretine yarayan şeylerle açacak. Başka konuşmayacak. Bizim konuştuklarımızı bir hesaba katsak, Kalktığımızdan yaptığımıza kadar bir kayda alsak Sonra o kaydı bir laboratuvarda incelemeye alsak kaçı dünyaya yarıyor, kaçı ahirete yarıyor, kaçı hiçbir şeye yaramıyor ben inanıyorum ki ekserimizin konuştuğunun çoğu hiçbir yere iki tarafa da yaramıyor ya gıybet ya dedikodu ya iftira ya malaya yani. Allah muhafaza ya rabbel alemin futboldan konuşsa nedir? malaya yani. gıybet dedikodu iftiraya girmez ama boş futboldan konuştu mesela nedir? boş spordan konuşsa boş bilmem ne yarışlarından konuşsa boş. mesela yani kalbini koruyacak neden vesveseden e vesvese tabi kendiliğinden gelir o başka kalbini vesveseden şüphelerden koruyacak kalbini neyle koruyabilir zikirle koruyabilir zikredince şeytan kaçar vesvese gider zikirsiz duranın kalbi vesveseden boş kalmaz çünkü şeytan hortumunu takar Kalbi yutar. Min şeril vesvasil hannas. Geri kaçanın şerrinden. Ne zaman geri kaçar? İnsan Rabbini zikredince kaçar. Şeytanın adı hannas. Kaçan. Ama kimden kaçıyor? Bu kadar adam var. Kaç kişiden şeytan kaçar? Kalbini zikir üzere olandan kaçar. Öbürlerinin hepsinin başından aşağı oturmuş. Hortumunu sokmuş. Kalplerine vesvese verir. Yani kalbini vesveseden koruyan veyahfezû ilmi ve nazari ileyhî benim onu gördüğümü, devamlı ettiğimi, her işini bildiğimi murakaba eder. Yani devamlı Mevla beni biliyor, görüyor, bu hali korur. Ve tegûnû kurratu anil Gözünün nuru açlık olur. Bu açlık işi, bu miracın bütün şeyi temelinde ekseriyetle açlık. Az yemek, az yemek, az yemek. O kulumun gözünün nuru açlık. Ne kadar orucu seven insanlar var. Ya. Ama onlar iftarda da az yemeyi becerenlerdi. İftarda çok yedikten sonra da bu, bu çare değil. Ne diyor? Yine Mirac'dan gelen şey. İsa Aleyhisselam'a bu da ilhamlardandır, vahiylerdendir. Aç kalk ki beni göresin. Her şeyden soyutlan ki bana varasın. İğne iplikle bile bana gelinmez. Ya. Elin işte, gönlün eşte meselesi. Çalışmayacaksın, ya yiyemeyeceksin, içmeyeceksin, değil. Ama her işte Mevla beni görüyor, gözetiyor, huzur üzere, huzur. Allah'ım ya Rabbim. Ya Rabbi bize bunları duyuruyorsun. Birçok kullarına bunları hiçbir defa daha siftah ettirmedin. Dünyada yedi milyar insan var. Bilmem ne kadar milyar cin var. Mükellef alemlerde bu rivayetleri şu andaki dünyadakilerin e, milyarlarına duyurmadın. Bu kadar milyarlar içerisinden bizlere duyurdun. Bu herkese nasip değil bu rivayetleri dinlemek. E, Miraç dersinde de şu anda hiç bunları anlatan duymadım. İlk nasip oldu bu. Madem nasip ettin, amel etmeye de muvaffak eyle ya. Kurban olduğum ya Rabbi bunu bize ulaştırmak bu eski bir eser. Kaç yüç senelik baskısı yok, bir şeysi yok. Nereden nereden zuhurat geldi? Sen kurban olduğum Allah'ım ancak sana güvendik ya Rabbi. Bizim kadar bozuk adamları, bizim kadar nefsine hakim olamayan iradesi zayıf kullarını sen istersen adam edersin ya Rabbi. Ne olur bizim hayrımızı murad eyle ya Rabbi. Hayır. Mubarek gece hürmetine. Ya Rabbi Ali. Allah Allah. Şu dili halletsek var ya, dil ya. ''Ya Ahmet'u, ey Ahmet levzükti halavetel cu'i, ve's-samti vel halveti ve ma verithû minha ''Açlığın, az konuşmanın, sessizliğin ve yalnız kalmanın ve bunların getireceği makamların tadını bir tatsaydın.'' Allah Allah! ''Açlık, benim rahmetli Cahit dedem de bugün kabrindeydik işte, bunlar vardı. Ben doğdum, büyüdüm 40 sene onun yanında. Birden sonra bir gece uyuduğunu görmedim. Birden sonra birden. Sabah kadar cikir. Gece teheccüt cami açar İsmailağa'yı kumruluyunca. sonra o açar, müezzin de rahat yatar. Çünkü nasıl sabah namazına gider, kapıda cemaat kalmıyor. Gece yarısı açıyor ya cami. Bir gece uyumuş yok. Ya bir gecede insan uyur ya saat bozulur bir şey olur ya bir gece yok bir öğün yemek bir öğünde bir tabak ikinci tabak kafasına döksen yemez ikinci tabak yok yahu kırk sene bu yahu benim gördüm ondan baklava geldi dede meyve sebze yok. yok bir öğün bir kere çeşit yok zikir elli bin gündük zikir zikir zikir, zikir. devamla, sessiz zikir konuşmak yok Dünya yıkılsa her taraf. Konuşmak yok. Zikir. Bazı konuşur birkaç kelime emri bir varmış. Dua. Allah. Yani biz böyle adamları gördük. Böyle adamlar daha yakında da vardı. Efendi Hazretleri de diyor mübarek kim öğretti ona o kadar zikretmeyi ya? Sizi öğrettiniz. <gülüyor> <gülüyor> mübarek. O da ona şaşırıyor. Diyor. Kim öğretti buna bu kadar zikretmeyi? Sizi öğretiriz. Türkiye belki de onun zikriyle duruyor dedi ya nasıl bir şey? Kime dedi bunu ya? E, dünya efendinin kiyle duruyor başka mesele. Türkiye belki de diyor onun zikriyle duruyor. Nasıl zikreder? Durmak yok. Devamlı zikreder. Vücut çalışıyor. Kadiriliği de var eskiden Samsun'dan almış. Efendi Hazretleri buyurmuş ki ona da devam et. Bu sefer o Cehri tarafı da var. Gece evler sallanır ya. hu hu. hu. Allah Allah. Her gece ya insan bir gece uyur bir gece hasta olur ya. İşte ah! Sessiz durmanın, sükût durmanın, konuşmamanın, açlığın tadını tatsaydı. Bir de onun kazandırdığı. İşte onlar onun tadını aldığı için onu hiç bırakamıyor. Biz onların tadını alamadığımız için bize onlar acı geliyor. Bize de tadını tattır ya Rabbi. Bir nebze tattır ya Rabbi. ya Rabbi ve ma Dedim ya Rabbi açlığın mirası nedir? Yani açlık ne kazandırır? Kale burdu el hikmetu hikmet kazandırır. Hikmet ne demek isabetli ilimler. Açlığı uzun süre olan ağzından öyle sözler dökülür ki dünyanın filozofları istop eder. Çünkü aç, hikmeti açlığa koydu. top Ş şişman mahvı hasebiyle kattı. Hiçbir şişman ifla olmaz dedi İmam Şafii. Ancak İmam Muhammed müstesna. İmam Muhammed gürbüz yani genetiğinden şişmanlımış, yemekten değil. Yemekten şişman olan hiçbir şişman yemektense ifla olmamış. Hikmetle konuşamaz. Hiç hikmetle konuşamaz. Anca atar desteksiz çatçut Çok yiyenden hikmet bekleme. Fakarsanız gazan çok yiyor zaten. Hiç yanında bir hikmet arama yani o adamın. Açlığın mirası hikmettir. Ya hikmet demek ince ilimler. Hikmet demek isabetli sözler. Mevla'dan onun kalbine ilham geliyor. O ilhamla ağzına vuruyor. Aklın duruyor. Dinleyenlerin aklı duruyor. Velev ki alim allame olsalar. O cahil bile olsa. O orucun aç durmanın Allah için aç kalmanın verdiği hikmettir o. Ve <gülüyor> hifzul kalbi kalbi korumak çok iyenin kalbini koruması mümkün değil. Çünkü kalp çifıt çarçısına dönüyor. Vesvese artıyor. Açlıkta kalp daha çok ama çok aç durmakta değil ha. Çok da aç durursan böyle gözün görmemeye falan başlar. Gözünden de hayaller, mayaller geçmeye başlayınca falan o zaman da belin ayakta tutacak, kıyamda namazda duracak gücün kalmaz. Oraya dikkat et. Ve açdın min cu'in ve min shib'in ferubbe makhmasa serr min ettukhmim mevla yessallim daiman abada ala habibika khair el halki iki desise var çok aç kalmak da desisedir çok tok olmak da onun için dengeyi sağla bazı açlıklar vardır ki tokluktan da şerlidir çünkü tamamen aç kalırsan da bu sefer namaz kılacak halin kalmaz. Çok aç duranları da cinler çok sever. Bu sefer cinlenme tehlikesi olur. Cinlenme tehlikesi de olursa Allah muhafaza. O da sana gelir der ki namaz mamaz senden düştü. Evliya oldun. <gülüyor> Onun da zaten beli tutmuyor ayak akacak Yatar aşağı evliya oldum diye. Yani o çok açlıkta cinlerle karışma tehlikesi getirir. Ah gidi istikamet, aziz her şeyde eyle istikamet, evladım diyor. Orta git, orta. Ama orta gitmek var ya, şeyden daha zor, aç kalmaktan daha zor. Adama şimdi hiç yeme dersin, öyle gider iki gün, yani hiç yemeye biraz daha den. Az ye dedim mi, ikinci öğünde verin. Çünkü az ye, az yemek, hiç yemekten, hiç yememekten daha zor. Anladın mı? Bir insan açlığı alır. Mesela bir adam hiç evlenmemiş. Kadın görmemiş. Veya kadın erkek görmemiş. Bunun zina etmeden durması kolay. Ama evlenmiş tadını almış. Ondan sonra buna diyorsun ki dengeli dur. O dengeli duramaz işte. O oraya buraya dalar. Ya... Ya bakıyorsun gençlere bekar çocukla 20-30 yaşta kadar bekar durmuş hiç zina etmemiş. Maşallah ortalık çıplak. sen gencecik çocuk hiç zina etmemiş Allah saylarını artırsın. Amin. Ama evlilere bakıyorsun zina oranı evlilerde fazla. Niye? Kudurmuş zındıklar. <gülüyor> Kudurmuş zındıklar diye sen. Neden? İşte orada bu işin dengeyi tutturmak mesele yani. Araba zaten duruyorsa fren fren tutar. Ama giden arabada freni tutturmak mesele yani. Öbür <gülüyor> arabada da hareket yok. Ama şimdi bu, bu yemek işi de böyle. Hiç yemiyorum ben, tamam o başka. Yer biraz, sofrada var yirmi çeşit, sen gel ye bir tabak. Şimdi burada fren tutmuyor işte. Adam diyor hiç yemeyeyim diyor Hoca Efendi. Yok diyorum, iki, bir tabak ya, iki tabak. İşte o zaman ya niye yemeyeyim üçüncü tabak? <gülüyor> Ama hiç görmese yemez. Görünce duramaz. Ne olacak bu nefisle bizim halimiz? Ne imtihan yahu ne? Meleklerden üstün olmak buna bağlı. Melek'te yok bu sorunlar. Melek'te nefis yok, acıkmak yok, şehvet yok, şey yok. Evet, aç kalmanın, oruç tutmanın, bak bugün oruç tuttunuz, zarar ettiniz mi? Şimdi sohbete geldiniz, evde de 20 çeşit yemek bulamadınız burada. Az yediniz değil mi? 15 dakikada ne kaptırdıysanız işte. O kadar. Bak şimdi bugün oldu güzel. Çindik açlığın mirasına kazanacaksınız. Hikmet verir, kalbi korur. Muttaqaru Allah, Allah'a yaklaştırır. Vel huznuddaim devamlı üzüntü verir. Allah Teala Hazretleri kulunu en çok ne halde sever? Üzüntülü halini sever. Ha ha ha horon ederken Allah kulunu sevmez ki? Ha ha ne? Ha? Şeytan girmiş kollarının altına horon ediyorsun. Cennetlik mi müjdelendi? Ne horon ediyorsun? Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı üzüntülüydü devamlı düşünceliydi ölüm var kabir var mahşer var 50 bin sene sırat 7, 7 köprü 7 bin sene sırat bu kadar sual cevap var sen nasıl oynuyorsun kalkmış oynuyor deli derler adama ya adama deli derler bu kadar tehlike var sen oynuyorsun devamlı üzüntülüydü devamlı düşünceliydi ümmetini düşünüyor kendini kurtarmış ama ümmetini düşünüyor sen daha kendini kurtaramamışsın sen bari kendini düşün açlık ne verir? üzüntü verir aç ayı oruçluyken ne yapar? hele ki ikindiden sonra gözlerinin feri gider ondan sonra istersen çıplak karı geçsin istersen ayı geçsin hiç bakar mı? Hele bir de ona desen ki kalk efendim bir o, horon edelim. Deli misin yahu derim. Açım ben perişanım aç susuz vaziyete kalkıp oynayacağım. Deli miyim? Mi? Oruçlu adam hele ki ikindiden sonra tipi ve şekli nasıl olur? <gülüyor> Üzüntülü, böyle sakin, huzur üzere <gülüyor> Tabii Bir yesin akşamdan sonraki duruma bak. İşte onun için açlık, gözünü sevdiğim açlık ve rifetül münet beyle insanlara yükü az olur. Açlığı şar edinenin insanlara yükü ya beni misafir eden adam hiç korkmasın ya. Hiç korkma ya. Bir ay beni misafir etsen de ne şey istemem ya. Ve görmeyecek adam bir şey verirsen tamam. Bir şey istemem. Ama şimdi devamlı yiyen adam herkese yükü çok olur. Adam çok yercek karısı da yandı. Pişir pişir pişir pişir. Kadın da aşçı mı ya? Onda namazı var abdesti var. Çoluk çocuğu yetişecek kadın. Şunu yap bunu yap. Telefonda sipariş. Hele oruçlu olduğu zaman ne yaptın? E çorba var. Çorba ne ya Ercün var? Berek çöre pilav, bulgur ne oluyoruz ya? Ya kadını da zorlama ya. Kadını da zorlama. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne var sormadı ya. Hiçbir gelemci. Şey. Bu ne ya diye ayıplamadı ya. Bulduysa yedi hamdetti şükür, bulmadıysa hamdetti. Bir şey yok. Bizim ne bizim işlerimiz bu. Hanımlara da baskıları çok yapıyor bazı erkekler. Çok sıkıntı Allah Allah. Ali Ağa'lar Hazretleri çamaşır günü olurmuş tekkede, Dermiş ki Hacıya ne? Hanife annemize bugün çamaşır yıkıyoruz. İstersen bugün yemek yapma son olur dermiş. Yani hani ekmek bir şey yeriz. Hiç yemek yapma son olur dedi. Biraz şey vermek lazım, kadını da rahatlatmak lazım. E, süpürme günü var, çamaşır günü var. Hele çoluk çocuğu var ise fazlaysa, iyi davranmak lazım. Bunun niye tuzu yok? Bunun ya tuzu koyar işte. Getir tuz at. Bunun dibi yanmış. Bunun şöyle ol işte. Yapmamak lazım bu işler. İşte yen adam yükü çok olur. Açlığa alışan adamın insanlara yükü az olur. Adam bazı adamlar gelir gelmez. Misafirlikte bile gelir gelmez adama diyor ki ne yemeği var? Ulan ya şey daha misafir geldi. Götürüyor önüne bir şey daha bir şey yok mu bu ne ya? Allah. Bazı hocalar da var öyle. Muharrem adamlar. <gülüyor> Gidiyorlar adamın evine misafir. Ya adam gariban. Bak öbür bazı hocalar var camide yatıyorlar. Hiç evlerde yatmıyorlar. Bazıları da var tabi evde misafir olur. Olur evde de misafir ama tamam da adam sen yatıracak aşağı sütlü kahve içmeden yatmam. Ne demek ya? Ayıp bir şey. İşte çok yiyen içenden sıkıntı ya. İnsana yük oluyor. O da şimdi kendisi için isteyecek isteyemiyor. Yandaki diyor ki ev sahibi adamcağız hocalar gelmiştir. Diyor ki bu bu diyor efendi var ya diyor, bu sütlü kahve içmeden de uyuyamaz diyor falan. Adam nereden bulacak sütünü bulsa kahveyi bulamaz. Kahveyi bulsa sütünü bulamayacak. Yani Hele ki misafirlikte. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer demişler. Ya sen ne yapıyorsun? Şunu al, bunu al. Kabak tatlısı gelmiş adam diye ki cevizi yok. Bur <gülüyor> tabak kafasına ya. Yani böyle şeyler bizde yapmışızdır belki yani. <gülüyor> Yanlış işler bunlar. Yanlış işler bunlar yani. Ya Ama nazımızı çekenler var çocukluğumuzda lazım. Nazımızı çekiyor adam. Adam gezecek etrafı ceviz arıyor. Ulan gecenin saatinde. Ceviz ne Bu tatlı cevizsiz yenmez He Allah'ım ya Rabbim sen tatlıyı bile yeme ya dur merak cevizin ne lazım? Madem tatlıyı da yeme ceviz yok. Yeme daha. Durumumuz içler acısı. Şimdi öyle değiliz. Şimdi de. Taş versen yiyelim. Ne yapalım? Şimdi bu hale geldik biraz. Ama size söylüyorum ana, Kızım sana söylüyorum. Gelinim senin için. Ne yapar açlık? Hikmet kazandırır. Kalbi korur. Rabbine yaklaştırır. Devamlı üzüntü verir. insanlar arasında yük olmayı azaltır. Ve kavlu hak doğruyu söyletir. Ve la yubali haşe bir <gülüyor> yusnen bi usur. Açlığa alışan adam... Hayatın zor mu geçiyor, kolay mı geçiyor, hiç umursamaz. Ama tokluğa alışan, çok yemeye alışan adam her şeyden endişe, hep hesap. Rahat yaşayayım, rahat yaşayayım. Rahat yaşayayım derken de faiz, rüşvet, yalan dolan her yol mubaha girer. Onun için Ne dedimse geçen gün dedim, ekmek parası ekmek parası, ekmek parası her gün bir ekmekle, her gün bir ekmek sana yeter artar ekmek parası, senin bu kadar kazandığın helal haram dümdüz gittiğin ekmek için sen alışmışsın çeşite, o çeşit seni o hale getirdi ya ya Ahmet'u ey Ahmet bilir misin kulum bana en çok ne zaman yaklaşır hangi zamanda yaklaşır kultüla ya Rabbi buyur ben bilmem ya Rabbi Allahü teala Rabbimiz buyurdu ki اِذَا كَانَ جَائِهَا نَوْسَا Açken bana en yakın olduğu zamandır. Midesi boşken bana en yakın olduğu zamandır. Bir de secdede. Bak secdeyle orucu, açlığı birbirine kıyas etti. Bu oruç nasıl bir şey. Onun için ne diyor hadis-i şerif? saim السَّاءِ مُبَادَتُونَ Oruçtunun uykusu da ibadet. وَنَفَسُوا تَسْبِحُ Alıp verdiği nefesler Sübhanallah yazılıyor. 13 oruç, oruç, oruç. Canım oruç. Tutabiliyorsunuz. Tutun, artırın. Ha işte Recep i Şerif gitti. Gidiyor. Yarın çok büyük bir oruç var. 27. oruç. Sonra Şaban-ı Şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay. En çok, en çok. Hatta vasıl ettiği var, eklediği var. Oruç aylarındayız elhamdülillah. Evet, Allah'ım kuvvet versin. Evet. Sıcak zamana çatıyor. Günler uzun, onun için fazileti de bol oluyor. Ve lakin iş yerinde çalışıyorsanız, işverenin işini oruçtan sebep aksatacak durum varsa o zaman kul hakkına girer. Ancak işveren nafile oruçlar hakkında da bana da niyet edin, ben de ortak olayım cevabınıza. izin veriyorum tutun, işi de yapabildiğiniz kadar gibi bir müsaade veren adama çattıysanız... Hiç zannetmiyorum da öyle bir patrona çatacağınızı <gülüyor> He? <gülüyor> Var mı? Maşallah Adama baksana Soma'dakilere Yav adamlara Diyorlarmış ki üretim durmasın Ulan kaz oranı yükseldi bilmem ne yükseldi Az daha üretecek bilmem ne Üre, O şöyle olursa böyle olsa üretim durur Onun için üretim durmasın Üretim durmasın derken adamların kalbi durdu hepsi Ulan ne olacak üretimden ya? Biraz üretim az olsun be Adamın canından daha mı önemli gitti adamların canları gitti. 400 500 yetim var ya. Yazık ya bunu. Kulak kırıcı. Bu iş verenlerine ne cevap verecek? Allah'a ne hesap verecek ya. Ya Onun için Ramazan-ı Şerif'te diyor, işçisinin işini hafif tutanın Allah cehennemden azat eder. Günahlarını mağfiret eder Niye? Ya yani borç farz adam nafile değil ki mecbur tutacak. O arada da iş veren ona bir hafiflik yapsa beraat verir cehennemden Allah'ım ya. Hadi şerif var. İş verenler de inşallah akıllı davransınlar. Evet. Etaccebu min salati abidin. Ey Ahmed, üç kulumun haline şaşarım. Abdun daḫala fiṣ-ṣalāti ve ya'lemu ilâ men yarf'u yadehu ve quddâme men huwa ve huwa yan'asû. Bir kulum namaza dahil olur. Tekbiri alır. Ellerini kimin huzurunda kaldırdığını ve kimin huzurunda namaza durduğunu bilir. Bilmiyor muyuz hepimiz? Şimdi yas yıkılacağız. Kime tekbir, ka elim kaldırıyoruz kime? Kimin huzuruna duracağız? Miraç ya. Namaz miraç. Duracağız. Ama o hala uyuklar ve esner. Yani sen şimdi bir kaymakamın, bir komiserin, bir yüzbaşının, bir valinin, bir işte bilmem yükseklere doğru git. Onun önünde efendim, böyle teke tek muhatap olduğun noktada Uyur musun ya? Mevla'nın ona durur O da kendisi de bunu bilir Ama yine uyur Yani şunu demek istiyor, Gevşek Namaza bir duruyor böyle Bir görseniz o namaza duruş şekilleri Tekbiri de böyle Burasına bile getirmiyor ya Şöyle niyeti bilemiyor Pat, küt. Ondan sonra namazda <gülüyor> <gülüyor> Masaj yaptıracak az daha ya yani. Ya bu nasıl hareketler kardeşim ya? Yarım metre ileri geri giden adam gördüm ya namazda. Bazı o şişmanlarda da çok oluyor. Böyle bir açılıyor, bir geril. Ya yarım metre oynandın mı? Kardeş öbürünün safına girdin ya. Ya biraz dur, ciddi dur, bir düzgün dur, bir sallanma, bir kıpırdanma ya. ya. Ne bileyim ya. Namaza giriyor hala uyur. Ve acibtû abdin. Bir kuluma şaşarım ki Bir günlük yiyecek azığı var Yarın ne yiyeceğim diye dertleniyor Halbuki benim gibi bir Rabbi bulunuyor Ben onu aç mı bırakacağım ya Ama yarın ne yiyeceğim derdi Maalesef bizleri gerdi Allah bizi bu dertten kurtarsın. Yarına çıkacak mıyım derdi yarına kavuşacak mıyım derdini Allah bize nasip eylesin Amin. çünkü zaten yarına kavuşacak mıyım düşünen yarına ne yiyeceğimi düşünmez depolar dolu buzdolaplar dolu bir deprem gel aşağı bir depremlik canım var ya geçen gün hepimizi alabilirdi değil mi ben de uyuyordum Allah Allah yatak sallandı herhal öyle uykum hafif kalktım hemen La ilahe illallah, ne Allah'tan panik olduğum zaman hep la ilahe illallah diyorum. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, durmuyor. Muhammedun Resulullah, durmuyor. Açtım şeyi, taraç var, şeyi açtım ki hani üstüme bir şey sürmez diye, başım açıkta olsun diye. Çıktım dışarı, çıkacağım, hesap yapıyorum ona göre, bakıyorum şimdi ortalıktan dökülen var mı? Bir şey dökülmüyor Allah'tan. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın hakkı hürmetine dedim durduğu anda. Ama o bir paniktir. Biraz devam etse herkesi yıkar. Her yeri yıkar biraz devam etse. 18 saniye ya. 18 saat gibi geldi be. 18-20 saniyeymiş. Öbürü 45 saniyeydi. He? Öbür büyük deprem 45 saniyeydi. 99. Ya bu 18-20 saniye insan zannediyor ki ne kadar zaman geçti? E durmuyor. Bugün yine öğlende. Yine bir salladı. Ne bir salladı? Sallıyor e, sallıyor Mevla. E sen şimdi neyini düşünüyorsun? Yarın ne yiyeceğim? Düğünde ne giyeceğim? Ulan sen yarına var mısın? Düğüne kadar sağ mısın? Sen devamlı Mevla ile olman lazım. Mevla sana kendini hatırlatıyor. Allah muhafaza buyursun büyük depremden Allah'ım gafletle yakalanmaktan muhafaza eylesin Allah'ım abdestli zikirli yakalanmayı nasip Amin. eylesin Allah'ım Azrail aleyhisselam geldiğinde Allah'ım huzur üzere kelime-i şehadetle buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah okuyabilmeyi müesser eylesin Amin Ve acıbdül abdin Bir kulumun haline şaşarım La yedriyen nî râdın anvem Ben ondan razı mıyım? Yoksa ona kızgın mıyım bunu bilmiyor biliyor musunuz? Allah sizden razı mı yoksa size kızgın mı? Ben şahsım adına bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? He? Ama o hala gülebiliyor. Ben bu kuluma şaşarım diyor. Sen bilsen ki şimdi İstanbul valisi sana kızgın. Sen bilsen ki başbakan sana kızgın. Sen korkudan ölürsün. Bana ne yapacak acaba? Moralin bozulur, uykun kaçar. Seni yaratan Rabbin sana kızgın mıdır, razı mıdır bilmiyorsun, hala gülebiliyorsun. Bizim Mevla ile münasebetlerimiz çok gevşek. Mübarek gece hürmetine Allah'ım. Bundan sonra ölüm bize yanaştı. Artık ahiret gözüktü bize. Her an ölebiliriz biz. Gence ihtiyara bakmıyor zaten. O zaman Allah'ım sen bizden razı ol ya Rabbi. Bizi de senden razı ile ya Rabbi. Amin. Sen rızanı bize helal ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi razı olduğunu da bize alametlerini bildir ya Rabbi. Amin. Çünkü razı olduğunun bazı alametleri vardır. O meydana çıkar. Ya Ahmet'u, ey Ahmed inne fil cennette kasran. Cennette öyle köşkler var. Min lulvietin fevqa lulvietin. Birinci üstüne diğer inci ve fevka durra ve feqa durra bir inci, eee efendim zümrüt üzerine, bir mücevher üzerine diğer mücevher leh sefiyah ve velâ vasbun Allah Allah nasıl bir köşk? her tarafı inci bir inciden tek parça inciden tek parça inciden dünya büyüklüğünde tek parça arada ne ekleme var ne yapıştırma var dünyada iki bir şey yapsan kırk tane yapıştırma o kadar büyük şey yok İnci yok Fiel havaz, dostlarım orada bulunur. Enzuru'yleyim fî kulli'hum seb'i'ne merra. Ben o dostlarıma her gün yetmiş kere tecelli ederim, cennette. Ve yükellimûm, onlarla konuşurum. nazar nazartü'yleyim, onlara ne zaman baksam. Ve zîdü mülke'hum seb'i'ne Her nazarımda, her tecellimde, her hususi bakışımda mülklerini 70 kat artırırım. Her naza, günde yetmiş kere mülkleri 70 kat artıyor. Nasıl bir mülk bu ya? Onun <gülüyor> için ne burası <'u> de billah ''Ve izâ râeyte zemme ve mülken <gülüyor> kebîrâ'' Habibim cennette bir bakıp gördüğün zaman öyle nimet göreceksin çok büyük mülk göreceksin. Mülk sonsuz mülk saltanat. Krallar çöpçüsü olamaz. Çöpçüsü olamaz ancak adam olursa krallık başka. Adam olursa, Müslüman olursa doğru düzgün o da melik olur. Cennetin kralları ümmetin fakirleri, garipleri, ibadet edenleri. Ve yatalellezel cenneti bi't'am ve şerab tetellezzûlâke bi zikri ve ve Cennette öyle özel kullarım var. Onların öyle özel makamları var. cennette ehli yemekle, içmekle Lezzet aldığı zaman, onlar benim zikrimle, benimle konuşmakla ve benimle sohbet etmekte lezzet alırlar. Bu da yüksek bir makam. Kimine yemek vermiş, içmek vermiş, hur gılman vermiş, ama bunlar diyorlar bizim lezzetimiz o değil. Ya Rabbi sen bize nazar et, sen bizle mükalebe buyur, bizimle konuş. Ama bu yüksek makam. Kultu ya Rabbi ve ma alametü Ya Rabbi bu kullarının Dünyadaki alametleri nedir? Hün fiddünyâ mescûnûn Onlar dünyada zindandadırlar. Yani dünya onların nesidir? Hapishanesi. Hapishanede ne kadar rahat var? Onlar dünyanın dışında da o kadar. Hapishanedeki adamın ne kadar keyfi varsa dışarıda olan ne kadar kıyas yap işte onlar dünyanın tümünü hapishane kabul etmişler. Ve kad secenu elsinettev en büyük hapishane neresi? Hapishaneye girdin ama dilin serbest mi dilin? Serbest. Dur dur dur dur dur dur dur. Ya bu Onun için en büyük hapishane neresi? Dışarısı. Eğer ki sen dilini minfuzulül kelam boş konuşmaktan dilini hapsetmişler. Boş konuşmaktan dilini durdurabilirse işte ne oldu o zaman? Hakikaten dünya zindan oldu değil mi? Ya istediğimi konuşamadıktan sonra neye yaradı ya? İstediğini konuşmayacaksın. Çünkü i̇stediğin hep gıybet, dedikodu, iftira, yalan, dolan, nefis onlar istiyor. E zikret, konuş tamam bir şey demiyoruz zikret. Emr-i Marif yap. Tefsir oku, hadis oku. Millete vaaz Hayır söyle ya da sükut et. Fuzul konuşma. İşte esas zindan. Tamam mı? Onlar hapistedirler. Niye? Dillerini hapse atmışlar. Ya Ahmet. El muhabbetü lillahi el muhabbetül fukara ''Vettekarrubu ileyhim'' Ey Ahmet, Allah'ı sevmek demek, fakirleri sevmek demek. Allah'a yaklaşmak demek, fakirlere yaklaşmak demek. ''Kuldümenl fukara'' ''Ya Rabbi hangi fakirler?'' Bakalım hangi fakirler? Şimdi fakir de bulamazsın. Fakir çok, işsiz çok, açım diyen çok. Ama durumları ne? Namaz yok, abdest yok, sigara, Yahu bu sigaraya nereden para buluyorsun, ekmeğe para bulamıyorsun? He? Sigara var. Nasıl olsa televizyon çıktı. Televizyonda da her kanallar var. Efendim bar, pavyon, diskotek, sinema, tiyatro hepsi paralıydı. Şimdi televizyonda hepsi var. Onun için fakirlerin de işine geldi. Her oyunu seyrediyorlar. Eskiden zenginler giderdi gazinolara, gazinolara. Fakirler gidemezdi değil mi? Şimdi fakirlere çok büyük bir hizmet yaptılar. Değil mi? Kanallar çoğaldı cehennem kanalları Ve böylece fakirlerin ayağına Çok ucuz Elektrik parasıyla Zaten lamba yanar kadar bile çekmiyor Ama bütün oyunları Görebiliyorlar Yani memlekette Allah için sevilecek Fakir bırakmadılar ya Fakir Hangi fakirler Azar ağzı gelirler Allah az verdi razı. Vesabru açlığa sabrederler. Ve şekuru fi'r raka, bollukta bir şey gelse fazla şükrederler. derler. Ve lem açlıklarını susuzluklarını kimseye şikayet etmezler. Bu hiç kimse şikayet etmeyen bazı fakirler var, çok az. Ve lem yeğlibu dilleriyle yalan söylemezler. Ve lem yeğlibu rabbim, Rablerine gazap etmezler. Allah'a kızanlar var mı? var. Allah'a kızanlar var. Niye bana bunu yaptı? Niye bana az verdi? Niye ona çok verdi? Kıskananlar zaten hep Allah'a kızanlardır. Ona öyle niye bana böyle diye Allah kızıyor. Bak Rablerine gazap etmezler. وَلَمْ يَغْتَمُوا عَلٰى مَا Kaçırdıklarından dolayı gam çekmezler. وَلَمْ يَفْرَحُوا bima taum. Allah bir şey verse şımarmazlar. Var mı böyle fakir? Esas bunlar dervişler işte. Bunlar hakiki zikir ehli Allah dostları. Şimdi derviş de kalmadı. Yani tekke kalmadı. Tekke de kalmadı. Derviş de kalmadı. Allah'ım ya. Geçen ben işte bir haftadım şeylere gittim. Üsküb'e gittim. Oradan efendim Arnavutluğa gittik. Tiramuğra. Tiramuğra mı? Oraya gittik. Oradan efendim. Bosne'ye gittik. Oradan birçok Osmanlı şehirlerin tekke, tekke, tekke. Allah bir şekl hep tekkelerde evliya Allah yatırlar. Ne tekkeler varmış orada ne zikirler ne şeyler. Yine birkaç tane zikir yapanlar gördüm ama tabii. ilim üzere değil gibi geldi bana. Velakin dervişler hakikaten Allah dostları. Var da evvelceyim. Yeniden ya Rabbi bu sana yaklaşmaya vesile olacak. Senin sevgini kazandıracak. Bu fakirleri sen yeniden ihtasıyla ya Rabbi. Yeniden çoğalt ya Rabbi. Yeniden doldur tekkeleri ya Rabbi! Fazl-ı Kerem'inle, böyle dervişlerle ya Rabbel alemin! Ya Ahmet, mehabbeti, mehabbetül fukara Beni sevmek, o fakirleri, dervişleri sevmek. Fednül fukara Fakirlere yakın ol. Ve garrib mecliseum mink onları kendine yakın et. Ednüke, ben de sana yakın olayım. Ve ve'idil eğniyâ Zenginleri uzak et. Ve ve'id mecliseum Oturaklarından uzak ol. Minke fe'innel fukara ahbabi. Fakirler, benim dostlarım fakirler. Ama hangi fakirler? Şimdi geliyoruz, hangi fakirler? Allah'ım öyle fakirlik nasip eylesin. Amin. Amin Allah. Zenginlerden de. Öyle zenginler var, İslam'a hizmet ederler. Onlar çok azdır. Allah sayılanı çok etse. Amin. Onlardan uzak olmak gerekmez. Ama bir adam bir zengine zenginliğinden dolayı alçaklık gösterir tevazu yaparsa dininin üçte ikisi gitti dininin üçte ikisi gitti fakire daha çok tevazu yapmak lazım zengine karşı daha ciddi vakarlı olmak lazım çünkü zannetmesin ki benim malıma tamah ediyor bana hürmet ediyor benden beklentisi var ne düşün var insan kendine vakar verecek insanlar da ona vakar versin ya Ahmet Ey Ahmet la tetezeyen biliğin illibaz yumuşak elbiselerle süslenme vatibittaham lezzetli yemeklerle veliğinil vita yumuşak yataklarla He? bunlarla süslenme fe nefseme nefse kulli şerrin bütün şerlerin barınağı sığınağı yuvası nefistir. Ve ey rafîk o ne kötü arkadaştır. Tecurru alâ ta'at illâ sen nefsi ibadete çekersin. وَيَتَجُرُّكَيْلَى مَاسِيَتِ O seni Allah'a isyana çeker. وَتُخَالِفُكَ kafi taati. Sen Allah'a itaat edersin, nefse muhalefet edersin. وَتُطُعُكَ ف۪ي مَا يَكْرُو Yani hep senin tersini yapar, efendim. Allah'ın istemediği şey de sana itaat eder. Nefs edersen ki içki içelim, çok iyi olur. Kumar tamam, zina tamam. Nerede Allah'ın istemediği bir şey var? Nefis sana heves verir. Yardımcılık eder, itaat eder. Nerede Allah'a itaat var? Nefis sana bin tane sıkıntı çıkarma başlar. Yorgunsun, hastasın, şöylesin, böylesin, gitme, gelme, cemaate gitme, sohbet dinleme, Allah. Ve tedgâidâ şebihat Doyduğu zaman, doyduğu zaman azar. Ve teşkûidâ cahat, acıktığı zaman şikayetlenmeye başlar. Ve tegzabî deftekârat Fakirleştiği zaman kızmaya başlar. Ve tekebderû zesteghînet Zenginleştiği zaman büyüklenme Kibir taslar Allah. Ve tensahide kibir eder. Yaşlanınca unutmaya başlar. Ve takvulüde minet. Güvenli bir yerdeyse kafnete geçer. Hiç Allah'a düşünmez. Ve yekarı ile düş şeytan. Nefis şeytanın en yakın arkadaşıdır. Ve metelün nefsi ke metelin Nefis deve kuşuna benzer. Deve kuşuna benzer. Ne? Deve kuşunu Efendi Hazretleri derdi. Deve kuşuna ne derler? Uç. Teveyim. E, yük taşı kuşum. Nefis deve kuşuna benzer. Te kesir Yedi mi çok yer? Öyle mi bilmiyorum deve kuş Yedi mi çok yer? Ve idâhumil Yük vurursun, lem tatır. Uçuşa geçmez. <gülüyor> <gülüyor> Madem bu kadar yiyorsun, bari uç da. Kurtar, masrafı kurtaralım. Yok. Ve mekemetel iddiflâ. Nefis zekkuma benzer. Levnû hasen. Rengi çok güzel. Ve tahmû murrûn. Tadı çok acıdır. Yani güzel görüntüler, sergiler senin iyiliğini istiyormuş gibi sana gö görüntü verir. Ama seni cehenneme attırana kadar rahat etmez. Allah Allah. Ne yapalım ya Rab? Ya Ahmet'u ey Ahmet! Neler olmuş ya? Miraç gecesinde neler buyurulmuş? He? Duydunuz muydu bunları hiç? He? İsterseniz yalan konuşma yani duyduk değil. Duysaydınız benim haberim olurdu. <gülüyor> ya duymadınız. Ey Ahmed! dünya <gülüyor> dünyaya buzet ve ehlâ dünya'nın adamlarına da kız. Yani dünyacılara, dünyada yaşayanlara değil, dünyacılara. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ahireti sev, ahirete elinizi sev. Rabbi <gülüyor> dünya <gülüyor> Ey Rabbim dünya ehli kim ahiret ehli kim? Bakalım hangi taraftanız. <gülüyor> Ehlü'd dünya dünya ehli kim? Benketurayklu yemesi çok olan, gülmesi çok olan, ve ne mu uykusu çok olan, Allah Allah. bu siniri çok olan. Nasıl durumumuz? Ekseriyetimiz dünyacı durumundayız şu an. Yememiz, gülmemiz, uykumuz, gazabımız çok. Allah muhafaza. Kalilur rıza, rızası az olan, hoşnutluğu yok. Hiçbir şeyden memnun olmaz. Bazı insanlar maalesef böyle. Birine kötülük etse özür dilemeyi bilmez. Ve Birisi ondan özür dilese özrünü kabul etmez. Ne tip insanlar? Tam dünyacı insanlar. Kesle anıında dıati. İbadet zamanı tembe. Namaza kalkacağız, uykusu gelir. Şucahunin delmazdi. Bir günah var. Kuvveti, cesareti o biçim yerine gelin. <gülüyor> Kuruntuları ileride çok. 20 sene sonra şunu yapacağım, 30 sene sonra bunu yapacağım. Torunuma şunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki eceli çok yakına gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir kere nefsini muhasebeye çekmez. Karda mıyım, zararda mıyım, bu dükkanı açık mı tutayım, yoksa bu dükkanı kapatayım mı? Hani intihar edecek halimiz yok da tevbe edeceğiz yani. Bu işleri günahları bırakacak, hesabını yapmak. Kalimül Mefa, kendine de karı az, insanlara da faydası az. Ketiirül Kelam, çok konuşkan. Ketiirül Ferah, çok şımarık, devamlı sevinçli, mutlu, mutlu tipler Allah'ın sevmediği tipler. Şekiller. Hep üzüntülü olmak. Kaliyül Qawinda ibadet eder, fakat Allah'tan korkusu az. İbadede ya acaba haddi olur muyum? yok ya yani niye reddedecek el alem göbek atıyor içki içiyor miraç gecesi bile millet zina ediyor ben gelmişim sohbet dinlemişim namaz kılıyorum ediyorum niye kabul etmesin beni var mı öyle şey ya mecbur mu çok korkacaksın ve nehlet dünya dünyacılar laşkurun raka bollukta şükretmezler ve la asbarun alel bela belaya sabretmezler kefirun nas kalil onlara göre insanların çoğu az gelir yani çok bulduklarını ne bu ya bunda bir şey bu kadardan ne çıkar? Ya ahmedun enfusuhum Yapmadıkları şeylerle kendilerini met ederler. Yaptığıyla bile met etmek kötü. Bunlar yapmadığı şeylerle. Ve daun bir ma Kendilerinde bulunmayan şeyleri iddia ederler. Ben şöyle iyi adamım, şöyle cömertim, şunu yaptım, bunu kurtardım. Ne kadar iyilik sahibim. Yalan. Ve Zan ve tahminlerle insanları zenmederler. Benim anladığıma göre bu adam bozuk adam. Nereden anlıyorsun? Ben anlarım. Yahu ben anlarım lan iş var mı ya şerata göre? Zanlarla. Ve tekellemun bimâla temellemun. Bir şeyleri konuşuyorlar. Sen de zannedersin ki öyle olmasını istiyorlar. Halbuki istemedikleri şeyleri söylerler. Ne münafıklar var biliyor musun? Ne münafıklar Bana da geliyorlar öyle münafıklar var çok. İşte hocam sen işte ehli sünnetsin. Sen keşke bütün vaazların her yere yayılsa falan. Halbuki şiilik var ve var içinde maraz var illet var ben biliyorum istemediği şeyi bana söylüyor Allah bizim bunlardan etmesin ya ve kürune mesavi enaz insanların kötülüklerini anarlar ve yuhun el iyiliklerini gizlerler dünya ehli bunlardır ya Rabbi alaemin kul tuyar ve elcimader ayip ve el dünya dünya helinde daha ne ayıplar var. Kale <gâle> ya Ahmed, ey Ahmed, in ayb dünya kesir. Dünyacılardaki ayıplar çoktur. Fi'l-cehlü, <fîmul> bilgisizlik var. Hiç ilme merak etmezler. Bu kadar mesele anlatıyoruz. Bu da kitap okuyun diyoruz. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Hoca sen bize anlatıyorsun ya biz hazıra konuyoruz işte yeter. Yetmez? El-cehlü cehalet vel ahmaklık. Ahmaklık işte Aldanmıştık yani. Çünkü ahiret ilmi olmayanlar dünya işlerine çok aldanırlar. La teyye tevâvâûn elmen min İlim aldıkları kişiye karşı hürmet göstermezler. Kendisinden ilim öğrendikleri kişilere tevazulu olmazlar. Hava, hava, hava. Ve v'inde enfusi Onlara sorsan en akıllı onlar. Ve indel arifine hamkâ. Ariflere Allah dostlarına bakarsan onlar ahmağın önde gidenleridirler. Ahmak kafası akıldan boş. Muhmafi. Muh. Neden? Bir insan akıllı olsa fani dünyayı tercih eder? Baki ahireti tercih eder? Bir insan fani elden çıkacak dünyayı tercih edip bütün yatırımını oraya yaparsa ahireti bile bile iman ettim diye diye o adamda akıllı yok. Çünkü akıllı olan baki tercih eder. Demek ki bunlar ahmak olurlar. Dünyacılar ne olurlar? Ahmak olurlar. Evet. Ya Ahmet, Ey Ahmet. İnne elele ahireti. Ahireti ehlini sana söyleyeyim. İnşallah bizi onlardan eyle. Ya Rabbel Alemin. Kurban oldum ya Rabbi. Sen bizi dünya ehlinden olmaktan muhafaza eyle. Dünya ehlinin vasıflarını bizden uzak eyle. Allah. Yalnız burası çok uzun. Ya buradan başlıyor... Ahiret ehlini kurban olduğum Allah'ım Miraç gecesinde e, birkaç sayfa ilerliyor ve onlara vereceği mükafatları ölümlerinden itibaren kabirden, mahşerden cennetteki tecellilerden devam ediyor. Bunu önümüzde devam edelim inşallah. Çünkü Miraç gecesiyle ilgili bir iki namaz rivayet söyleyeyim. Efendim sayfa nerede kaldık onu da sonra sizden ver şu kalemi. Çizeyim şurayı. Sonra sizden ihtilafa gireriz. O der orada kaldın. Öbürü der orada kaldın. He? Ahiret ehli. Rabbim onlardan ol, olmamızı nasip eylesin diye biz bu gece dua edelim. Önümüzdeki derste de dinlemeyi nasip eylesin. Onlardan olmayı nasip eylesin. Amin diyelim. Şimdi daha biz gelmişiz. Altıncı sayfaya. Bu mübarek, bu kitabın tamamı Mevlamız'ın kelamları. Kaç sayfa bakalım? 18 sayfa. Yani üçte biri iyi bir şey. Ben böyle bir bir satırda da kalabilirdik, <gülüyor> bir mevzuya girerdik, Farkındaysanız girmemeye çalıştım. Mevzulara kese kese gidiyorum. Çünkü neden? Hani ders bitsin, öbür şey bitmediği Eylül velet kaldı. Şifa Şerif var. Şimdi onları bir anevver toparlayacağız. Bir ders üzerine kış. Önümüzdeki kış, yani Ramazan Şerif'ten sonra önümüzdeki kış bir dersler sıralı dersler devam etmesi lazım akaid var kıyamete kadar yaşasam kıyamete kadar her hafta değil her gün üç kere meclis kursak o kadar ilim anlatacak kelimat var Allah'ın ilimleri bitmez bitmez on binlerce cilt on binlerce cilt kitap var size okunacak ne yapacağız onun için hep diyorum ya Rabbi ömrümüze bereketler yaşan vakitlerimize bereketler yani. Allah'ım bazen bir iki saatte bir cid kitabı bitirtirir, bereket başka bir şey ya kurban olduğum Allah'ım o bereketten bizi de hissedar eyle amin, amin. buradan inşallah haftaya biraz daha e, Miraç gecesinin tabi e, rivatlerini anlatacağımız için şimdi onları konuşalım evet Selman Farisi'nin radıyallahu ta'na rivat edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu. Sallallahu teala. Evet. Fi rocebe yevmün ve leyletün. Recep'te bir gün var. Bir de gece var. Gecesi ve veli selâtin bakayım rocebe Recep'in bitmesine üç kala. Hangi gece yani? Hangi gün? Yarınki gün. Men sâmede halkerliyevm. Kim o günde oruç tutarsa yani? Yarın. Yarın. Ve kâmetil kelleyle. O geceyi de ibadetle ihya. Yatsı cemaat. sabah cemaat ihya. Ama arada da 12 rekat namaz var söyleyeceğim. Kâneke men sâme minedder mi ete senetin. 100 sene sıralı oruç tutmuş gibidir. Ve kâme mi ete senetin yüz sene ibadetle geceyi uyanık geçirmiş gibidir. Yüz sene. Bu gece yüz sene. Tamam. İnandınız mı? Ama bunu yapsak da kesin kabul oldukta ben bunu kazandım diyebilir miyiz? Evet. Ama ümit eder miyiz? Evet. Ümit ederiz. Allah bizi boş çevirmez. Ben kulumun zannının yanındayım. En ande Allah'ın Şimdi Yusuf Kavaklı diye bir hoca var. Duydunuz mu onu? Evet. He? Evet. Yok, şey müftü yardımcısıydı. Evet. İstanbul müftü yardımcısıydı. Ondan sonra Safaköy'e müftü oldu. Benle çok uğraştım o zamanlar. Vaazlarımı ettirmez, iptal ettirir. Bazı yerlerde vaz ediyorum, müftüler, Mehmet Nuri Yılmaz zamanında, o zaman Beykoz'da toplanıyorlar, Yuşat Tepesi'ne diyanetlik, Mustafa Polat Hoca vardı müftü, Allah selamet versin, Küçükköy'ün müftüsü, çok mübarek adamdır, o bizi hep vaz ettirir. O da orada toplantıda, o Yusuf Hoca o zaman, eee işte diyanet reisi ne diyor, bu cübbeli Ahmet belasını ne yapacağız, bu büyük tehlike falan, niye o siyaset yapıyor falan. La ne siyaset yapıyoruz? Siyaset bu kadar sene vazettim. Hiçbir siyaset parti adı geçirmem ya. Hep şeriatı sünneti anıyoruz Ama işte Erbakan Hoca o zaman tabii Erbakan Hoca'mız Allah rahmet etsin, Onu çok severdik, ederdik. Efendi Hazretleri'yle falan, çok görüşürdük. Bizim babamın evinde. Bizim ev. Yani onun böyle işlerimiz vardı. Ama o da işte demek başka partiden miymiş? Neymiş? Böyle benle uğraşır. Neyse ama itikadı ehli sünnettir. İtikadı elin sünnettir. O zaman işte öyle uğraşıyoruz. Şimdi de televizyonlarda şey veriyor. Fetva veriyor. Efendim şimdi geçen gece bir rastladım ona. Siz sorun bir söyleyelim diye bir program. Bir benim de ya Rabbi neresi lazımsa oraya denk geliyor. Ondan sonra 3 saat dinlesen adamda bir sıkıntı yok. Yani sinek gibi geliyorum oraya. Gidiyorum yaraya ya. Dedi ki Hikmet Bey diyor. Hikmet Bey diye de bir hadisçiymiş o arkadaş. Onda sakalı var. O genç sakalı var. Bu hoca efendinin sakalı yok hala. Allah nasip etsin. Şimdi bu hocamız e, ehli sünnet adam bak bir şey demiyorum. Dedi ki Hikmet Bey sen hadisçisin. He dedi o da. Dedi sana şimdik bir hadis okuyayım. Hemen çıkarttı cep telefonundan şeyi. Mesaj. Mesaj atmış biri. Bizinkilerden biri attı belki de. Hemen mesajı okudu. Recep'te bir gece var, bir gün var. Hangi hadis? Şimdi okuduğum hadis. Dedi, bununla ibadetle geçirene yüz senelik cevap var. Olur mu böyle bir şey Hikmet Bey? Dedi böyle bir hadis duydun mu? Dedi, Hikmet Bey de hadisçiymiş. Hikmet Bey de dedi ki, duymadım. Ama adam duymamış olabilir. Bir adam bütün hadisleri duymaz. Ama adam duymadım dedi, inkar da etmedi. Bu bizim hoca efendi. Dedi ki, kardeşim... Böyle bir şey olur mu? Bunlar hurafedir. İşte dini böyle yozlaştırdılar falan falan başlıyor. Eee? Yahu dedi, yüz senelik olur mu bir gece? O zaman dedi bir gece yapsın yüz sene yatsın falan. Lan ne alakası var? İçimden hemen geçirdim, e bin aydan hayırlı nasıl oluyor Kur'an'da Kadir gecesi? Hemen de onu anladı, evliyadan olmuş herhalde kerametli de var. Hemen dedi ki, Kadir gecesi dedi, bin aydan hayırlı falan bu sefer kendi kendini tekzip etmesin mi? Hep böyle, bayraktar bayraklı da öyle reddiye yapayım derken kendine reddiyeye düşüyor. Dedi ki binayeden ama dedi o zaman dedi adam dedi bir gece ibadet yapsın hep yatsın binayeden hayırlı böyle şey olur mu? E böyle şey olur mu dediğin şey Kur'an'da <gülüyor> binayeden hayırlı e bu gecede yüz sene e orada ayet var şimdi sen buna ne itiraz ediyorsun? Yüz sene olur mu? E orada da binay olur mu? Ayet var. Peki ne diyeceksin? Sen adama dese ki bu müjdeler doğrudur fakat bu bir gece yapıp her gece yatanlara değil, beş vakit namazı kılan en azından farzları yerine getirmek şartıyla bu müjdeler var. Ben her zaman demiyor muyum? Yoksa sen bir Kadir gecesi ya sonra farzları kılmazsan bu müjde sana yok, farz namazları kılmayan hiçbir müjde yok, kabul olunmuyor demedin mi? E sen bunu söyle ama sen bu hadisi inkar edersen o zaman Kadir Gecesi'ni de inkar edeceğiz. Adama öyle diyeceğine buna huraf ediyor. Alakası var. Şimdi Yusuf Kavaklı Hoca Efendiye kaynakları okuyorum. Hikmet Bey de kaynaklardan istifadesi. Hadisçi ya. Hadi. Beyhakî, Evkat. Levkat. Beyhakî, Şuğbül İman, İbn Asakir, <gülüyor> El Emali, Abdurrjaan Kadir Geylani, El Gunya. İbnu Hacer, Tabiyyenül Acer. ''Deylemi'' ''Müsnedül Firdevs'' ''Süyut'i'' ''Cem'ül Cevam'i'' ''Süyut'i'' ''Eddürül Menzûr'' ''Ali El muttaqi ''Kenzül Ümmâl'' Yarım sayfa kaynak var. Bunlar görmemiş. Bunlar görmeyince hadisi hurafe oluyor. Halbuki kendi de bunları kabul eden adam. Şimdi bazı ilahiyatçılar var, Bukhari'yi de kabul etmez. Halbuki bu kabul eden adam. Bak ben bir şey demiyorum, ehl üstünde adam. Ama bilmediğin bir şeye hemen kurafe dememek lazım. Ben bu kadar kitap araştırmış, gece sabahlara kadar uyumayan bir adamım. Hep kitap üstündeyim ama bir rivayet duyduğum zaman asla ben şey yoktur demem, araştıralım olabilir derim. Çünkü ilim bunu gerektirir. Yok demek hiçbir zaman ilim olmaz. Ama bu kadar da kaynak var. Hoca Efendi'ye bu kadar kaynakları ithaf ederim. Recep-i Şerif Risalesi'nin 96. sayfasından bir. Hikmet Hoca Efendi'ye sakalı bir tutam yapmasını tavsiye ederim. <gülüyor> Yusuf Kavaklı Hoca'nın sakal bırakmasını tavsiye ederim. Hadis, sağlam Hadis arıyorsa bir bir sağlamadı sokayım. Halifül müşrikîn müşriklere benzemeyin. Ve fırullaha sakalları uzatın ve hafuş cevarip bıyıkları kısaltın. Kendisine bir de Buhari'den sahih hadis ithaf edeyim. Bir de hadis-i şerif Tirmizi'den ithaf edeyim kravat hakkında falan. Men teşebbehe bir kavmin kim bir topluluğa benzerse fevve o onlardandır bu hadisleri kendisi de bilir zaten Allah Teala hepimize amel etmeyi nasip eylesin çok uğraştım ellen eskiden ama yaşlanmış ehli sünnet adam çenesi kuvvetli konduk fetvalarının çoğu da doğru dolayısıyla ben itikadı ehli sünnet olan adamlara reddiye yapmam ama bu hadisi kaynağını bulamadıysa kolaylık olsun diye kaynaklarını söyledim yani Recep'te öyle bir gece var Recep'te öyle bir gün var. Kendi de zaten orada bir hadis okudu Bukhari'den sonra bir hadis okudu Taberani'den. Ya zaten taberani kabul ediyorsan başımın üstünde zerbek el üstüne etsin. E Taberani Beyhaki yani bunlar zaten aynı ayar hadisçiler. Suyut'i yani zaten ilk kaynak Beyhakiler falan. Hatta Haddesenalı giden kaynak. Dolayısıyla biz amel edeceğiz inşallahurrahman. Mubarek geceyi edeceğiz. Evet bir hadis-i şerif daha okuyayım size. Sam her kim Recepbin 27 gününde oruç tutarsa he yani yarın veataka bir bir de sadaka verirse bu sadaka ile oruç biraz birbirine yakın gider bu gecede yardım isteyecek sizden dernek bir proje sunuyor Siz orada kağıtlar yapıştırmış baktınız mı bilmiyorum? Tabi girerken karanlıktı, çıkarken de karanlıktı, siz öyle projeler, <gülüyor> Yani hayır yapın, hayır. Hayır yapın, hayır görün, mübarek adam. Bizim dernek de oraya ışık tutsun, mübarek. Bak bunlar karanlık diyecek şimdi, ışık tut oraya projeye. <gülüyor> Efendim oruç tutarsa, hayır sadaka verirse, kete Allah'a bu sıyam, <gülüyor> elfe hasene, Orucuna bin hasene. Yarınki orucun sevabı neymiş? Bin hasene. Hasene ne demek? Sevap. Bir hasene ne demek bir hasene? sevabın günahın denk gelse Mevlana buyurur bir hasene fazla getirmeden cennete giremiyorsun ama ben müslümanım gireceğim illa ne yapacağım arafta beklersin biraz sıkıntı çekersin o sıkıntı ve üzüntüden dolayı bir hasene eklenir sağ tarafına ağır basıp da öyle gireceksin denk gelen arafta kalır arafın da sonu cennettir cehenneme girmez ama denk gelse seni kurtaracak neymiş bir hasene. Yarınki oracak var kaç hasene? Bin hasene. Ve idkâ bu çok acayip. Böyle bir şey görmedim. Bin köle azadı var. Yarınki gün orucu bin köle azadı var. Bir köle azadı cehennemden berat. Bin köle azadı var. Allah'ım kabul eylesin ve size nasip eylesin. Evet. Şimdi Recep-i Şerif bitti. Birkaç gün kaldı. Üç gün, dört gün kaldı. Onun için amelleri var. Recep kitabında dolu. Yani onların sonunu okuyun işte. Orada bir hayırlar yapın. iki üç gün içinde yapabilirsiniz. Bazı hayırlar yapamadıysanız. Evet Enes radıyallahu anh tarihi Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Fi recebe leyletün. Recep'te bir gece var. Yüktebulil amili fiyâ hasenat etumiyet sene. O gecede amel edenlere ne yazılır? Yüz senenin hasenesi. Yüz senede yapılacak ne kadar hasene varsa hepsi yazılır. Allah yine aynı kaynaklarda var. Bu Receb'in bitmesine üç kala. Feman Sallavi ismine isnadı ashra rak'atan. O gecede 12 rekat kılarsa bu gece. Yakra fi kulli rak'atin Kitab ve sureten minel Kur'an. Her rekatta ne okuyacak? Bir fatih. Ne okuyacak? Fatiha'dan sonra bir sure. Bu bir sure dediği zaman inna ataena bir sure'dir. Kulu bir suredir. Bakara da bir suredir isterseniz Bakara'yı okuyun. Ama bir sure olduğuna göre Bakara'nın tümünü okumanız lazım bereketle. Bir suredir. Bir sure okuyacak. Yani şunu demek istiyorum. Bazıları tek ayet biliyor. Mesela Rabbena amennâ bima enzelte vetteba'nâr resûle fektebdnâ Bu sure değil, ayet. Onun için bu ayet okusan burada olmuyor. Tarife göre bir sure diyor. Onun için illa sure olacak. Ama size göre zaten 20 İhlas değil, 30 İhlas değil. Tam dişinize göre binat aynabi kulu Allah sabitlet otomatik gider Ama öyle yapmayın da şöyle yapsanız abi birinde inna zenle ikinci kulu Allah birinci de elemle şa ikinci kulu Allah birinci kul yağın ikinci kulu Allah birinci de ilafi ikinci kulu Allah ve birinde inna atan ikinci kulu Allah hep sonları kulu Allah et olsa farklı sureler biliyorsanız da ne yapın ee, Birincide onu okursanız iyi olur ama düzgün bilmiyorsanız hava atmak için olmaz düzgün talimini, tedbidini, bildiğiniz sureyi okuyun ve onu düzgün biliyorsanız bir tek innaat ayna'yı onu okuyun. Ama sonra birinci de kulüvallahu, ikinci de kulüvallahu, olmaz, olmaz ona da dikkat edin. Ondan sonra, bir de kulüvallahu arasında ne olmayacak? Birinci de izahacağı, ikinci de niye? Arada bir sure kalıyor, mekru olur. Ama birinci de tebbet, ikinci de olur. olur. Onlara da dikkat edin, evet. Şimdi... Ama Kabe'de bakarsınız, imam yapar. İmam bakarsın, izacıya okur. İkincide kuluya Allah okur Kabe'de. Hemen o öyle yapıyor diyor, onların mezhebine göre öyle olabilir. Hanefi mezhebinde bu mekruhttur. Onun için siz mezhebinize bakın. Mekke'den imamı da yapsa siz Hanefi mezhebindeki meseleye bakın. Bizim fıkıhlarımızdaki geçene bakın. Onlar biraz rahat hareket ederler. Şimdi her rekatta Fatiha ve bir sure okur. Her iki rekatta bir Ettehiyyat okur. Selam verin. İki rekatta bir selam. selam. Kaç selam? Altı selam. On iki rekat. Sonra ne diyecek? Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allah'u ekber. Bundan büyük zikir yok. Allah'ın en sevdiği kelam. Kaç kere? Yüz kere. kere. Vela havle yok. Vela havle uzatır işi. Yani yoksa da siz icat etmeyin. E, vela havle bayağı tutar yani. Yüz kere. Hayır son selam ne yapıyorsun mübarek her selamdan sonra millete anasını alatacak. <gülüyor> Adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne dedi? Haç farz e, buyurdu sallallahu aleyhi dedi ki her sene mi dedi sahabeden biri nasıl durdu durdu. Ömürde bir kere yav dedi mübarek de soruyorsun dedi bir her sene deseydim her sene farz olacaktı ne yapacaktı bu ümmet dedi. Onun için yani tabii ki şimdi senin de o tehlike yok. Çünkü vahiy kesildi. Vay kesildi, tehlike yok. Soruş serbest. Ama ne yapıyorsun yani? Her iki katla bir olur mu? 12'den sonra 100 kere subhanallahü elhamdülillah ve la ilahe illallahü ekber. 100 kere estağfirullah. Ama kardeşim, hakikaten estağfirullah de ha. Hakikaten söyle yani. Pişman ol yani. Ört beni ya Rabbi. Sen gizle beni ya Rabbi. afet beni ya Rabbi. Mübarek Miraç Gecesi hürmetine. Senin cemalini gören gözler hürmetine ya Rabbi. Bu gece var ya samimiç söylüyorum. Eğer ki Allah'a ders, ''Ya Rabbi bu gece seni ziyaret edip, senle halvet yapıp, senle vaslı ı uryana vasıl olup, Ya Rabbi hiçbir meleğin peygamberin yaklaşamadığı bir makama nail olan Muhammed Mustafa hürmetli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne isterseniz koparırsınız bu gece. Mevla'yı gören gözler hürmetli. Bir kere oldu bu. Hiçbir bu yarata bugüne kadar nasip olmadı. Çünkü cennet kurulmadığı için kimse daha Mevla'yı görmedi. Bir kere oldu bu miratkesi, bir kere oldu. Bir yaratık gördü onu. Eşref-i mahluk gördü onu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Sonra Efendim sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve Ali alihi ve sahbihi ve sellim. Yani sahbihi deseniz de olur ve Ali ve sellim de olur ama alsiz olmasın, selamsız olmasın. Yüz kere, yüz, yüz, yüz. yüz. Ondan sonra dünya işlerinden veya ahiret işlerinden kendisi için ne isterse ister dünyalık ister ahiret. Ne isterse ama bir de şart söylüyor sabaha oruca niyet etmek şartıyla. Yarınki sabaha oruç niyet eder fenallahu istediği bu Allah onun bütün dualarını kabul eder. Ama kullu diyor ya Duasını demiyor. Bütününü diyor. İlla fî Ancak günah bir şey isterse onu kabul etmez. Onu kabul etmemesi de kulunun nesinedir? adı. Çünkü sen diyorsun milli piyango çektim. Çıkmasını nasip eyle yarabbim. Mevla da kabul etmiyor. Seni de haramdan kurtarıyor. Zaten bizim içimizde bu kadar cahil var mıdır? Yoktur herhalde. Dünya ve ahiret işlerinde ne isterse kabul edecek. Tamam. Tarifi recep Şerif kitabının 235'i sahibidir. Dergide var mı? Var, var. He? Var. Tam yazılmış mı? Devam. Evet. Tamam. Dergiden de son sayısıdır. İşte yani sayının son bölümüdür. Alıp da istifade edebilirsiniz. Yine bir hadis-i şerif. İki rekat kılarsa, ben buna çok önem veririm. Eskiden levhalar bastırmıştım, o levhada da bunaması masayı yazmıştım. İki rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, 20 kulu Allah. Namazı bitirdiği zaman on kere salavat-ı şerife. Bu da kolay, yirmi kulü Allah bir şey değil, iki rekat. Şey, bu var mı dergide? Duası var mı? Hangi sayfa? Hı? Değil, değil bu, başka. Senin bildiğin erayet elleziği değil demiş. <gülüyor> Onda ne dedi? Allah min yeseellüke bi'l-müşahedeti esra'l-muhibbu'in ve bil duası var. Bu nasıl bir dua biliyor musun? İşte benim demin dediğim dua. Ya Rabbi, seni sevenlerin sırlarının müşahedesi hürmetine, gönderilenlerin efendisini 27. gece tahsis buyurduğun halvet hürmetine, işte Miraç duasıdır bu. Benim üzüntülü kalbime rahmet edesin. Ey ekrem el-ekrem'in duamı kabul edesin. Bu duayı da namazdan sonra Arapça, e, burada 237'de, duası kitapta 238'de. Dergideki sayfası kaç? Var dediniz. Nerede? Duanın şeyi kaçta yani. Çünkü bazıları kitaba şu anda ulaşamıyor. Dergi var adamın elinde. Oradan da bakmak istiyor. Evet. Bulamadınız mı? 76'ya bakayım ki tuttu mu? 76'da değil. Yani bu namazın tarifi var mı? Ha var. 74'te iki numara. Dergide bakarsanız 74'ün sayfanın ikinci numarasında Arapçası da var. Kitapta 238'de. Şimdi burası önemli. Burada şundan önemli. Gönderilen efendisini 27. gece e, seçkin kıldığın halvet hürmetine. Yani miraca taalluk ediyor. Üzüntülü kalbime rahmet edesin, duama icabet edesin. فَاِنَّ اللّٰهُ يُجُبُ Allah dua kabul eder. وَاَرْحَمُ نِدَٰهُ Onun çağrışına ve seslenişine rahmet eder. Acır. ve قَلْبَهُ يَوْمُ تَمُوتُ الْقُلُوبُ En mü'minedir. En mü'minedir. Kalplerin öleceği günde Tam ölüm paniğinde Azra Aleyhisselam'ı gördüğünde Herkes Allah demeyi bile unuttuğunda Allah onun kalbini imanla diri tutar İmanla ölmeyi nasip eder Kesinlikle zikirsiz imansız ölmez Bu çok büyük müjdedir Bu iki rekattır miraç hürmetine dua ediliyor Bunu yapalım Ondan sonra 240. sayfada de ne var? Miraç günü namazı var. Yarınki günün namazıdır. Günler uzundur. Kılmak kolaydır. İşraktan sonra kılınabilir. Öğlendeki kerahat ne kadar. Öğleden sonra kılınabilir. İkindi namazı kılınana kadar. Ondan sonra keraat girer kılınmaz. Bu mübarek namazda e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 27. E, gün öğlene kadar namaz kılarmış sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü miraçın ertesi gün ya çok namazla meşgul. Çünkü miraçtan ne getirdi? Namazı getirdi. Namaz bir de Mevla'nın huzurunda aldığı zevki lezzeti çok aradı çıldıracak hale geldi bunalımdan dayanamayacak hale geldi gelir gelmez o tadı arıyor bulamıyor namaza durdurmaz o tat geldi ondan sonra namaz gözümün nuru namaz dedi namazdan başka bir şey bilmedi yani. hep namaz gece sabaha kadar o 240. sayfede dergide var mı bilmiyorum yarınki günün namazı var dört tekat ama maşallah her rekatta bir fatiha bir felak nas, üç inna en zelna, kulu kulü vallaha. O ne olacak? Dört rekat ya, Ne olacak? 4400 değil. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün böyle yapardı diyor İbni Abbas hazretleri. Yarınki namaz 241'de tercümesi var. Dergide de var mı? Evet. Ee, şimdi esas bunları size e, söylemiş oluyorum. Bir de en mühim mesele, e, size şunu duyuralım ki 30 rekat namazı tarif ettik ama biraz ihmal ettik. Ben nasip oldu ilk 10'u ilk gece kıldım. ikinci 10'u 15. gece kıldım. Ama size üzüldüm. 15. gece demeyi unuttum. Çok üzüldüm. Bu namaz Recep'in tamamında kılınıyordu. Şimdi son 3'ü kaldı. Artık Recep çıkmadan 30 rekatı kılın. Bunun tarifini kitaptan şimdi yapamam vakit çok geçti. 242. Türkçe'yi söyleyimse, 245'te başlıyor Tarifi 10-10 kılınıyor Kılmayanlar tümünü birden kılabilir Bir dahaki sohbette Recep çıkmış oluyor Onun için bundan mahrum olmayın Çünkü en mühim mesele nedir Cibril bana bildirdi Bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında Ayrıcı nişandır Münafıklar bu namazı kılamazlar e, Bu herkese nasip olan bir namaz değil Burada tarif edilmiştir Recep kitabını mutlaka alıyorsunuz. Çünkü dergide bu uzun diye yazamadık. Sayfasını yazdık. 245 46 47'den takip ediyorsunuz. Recep ayı çıkmadan gündüz gece fark etmez 10 10 10 kılıyorsunuz. Benim son onum kaldı. Son gece kılacağım. Son onu kılacağım. Ama sizden de eksiklerinizi tamamlayın. Müjdelerini de burada okuyun. Hazreti Selman o müjdeleri duyunca şükür secdesine vardı. Bu nasıl bir namaz? Recep ayına özel bir namaz Abdülkadir Geylan Hazretlerimiz rivat ediyor İnşallah Kılarız ve münafıklık alametlerinden Beratımızı alırız Evet şimdi kardeşlerim Vakit çok darlandı Derneğin sitesi www diyorsunuz ya öyle Nokta Ahmet Yesevi Derneği Nokta Ork Burada 7 faaliyet size anlatılıyor Talebeye eğitim Efendim şahsi ihtiyaç Efendim darul acizeleri Hapishanelere bizim kitaplarımızın gönderilmesi Vesaire Buradan bu adresten bilgileri alırsınız Esas mesele Şu anda size projeleri asılmış Bu projeler Aşağıdaki abdesthaneler ihtiyacı karşılamıyor Ondan dolayı çok temiz yapılması Efendim e, için çok güzel olsun diye Bir proje yapmışlar Bunun da 78 bin lira 78 bin lira diye hatırlıyorum... ...masrafı çıkıyor... ...tamamen kırılacak, yenilecek... ...çünkü 20-25 senelik... ...hiç perişan bir halde... ...biliyorsunuz taharet, temizlik, abdest anlatıyoruz yani... ...derneğimizin böyle bir yere ihtiyacı var diye... ...sizden yardım talep ediyorlar... ...bir daha sohbette yardım etseniz bile... ...nereden çıkarsınız... ...Recep-i Şerif'ten çıkarsınız... ...kim Recep ayında tasadduk ederse... ...Allah onu cehennemden 500 sene uzak eder... ...kim Recep-i Şerif ayında sadaka verirse... Bedenindeki her tüye mukabil Allah bin hasene yazar, bin derecesini yükseltir. Bin günahını siler. Bir de gecesi sataka verip gününü oruç tutuyorsa, bin haç, bin ömre, Bin haç, bir değil. Bin haç, bin ömre cennette bin şehir, bin köş, bin hücre, bin oda. Her birinde güneşten bin kat güzel, bin tane hizmetçi. Yani cennetin kralı olursunuz inşallah. Allah rızası için hayra niyet edin, Allah ecrinizi artırsın efendim yarın doğruca oruca niyet edin, bu gece yardıma niyet edin, yarın doğruca oruca niyet edin Recep ayı çıkmadan son bir hayır Allah size nasip eylesin Allahu Allah Teala kim Recep ayında bir müminin sıkıntısını açarsa bir hayra yardım yaparsa Firdevs cennetinde Allah ona bir köşk verir gözünün gördüğü yere kadar o köşk uzun olur Recep ayına değer verin Miraç gecesine değer verin Allah size bin kere de ikram edecektir ve değer verecektir. Amin. Subhanallah bi lalil ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ve ala ala ala ala ala ala vel ala ve ala ala ala min ala amel, ve ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ve naudzu bika min min Muhammed sallallahu aleyhi ve uzun Türkçe dua yapmayacağım ama şu dualar hepsine yeter. Allahümme <S Jim> inna nes'eluke min hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma alimna. Bildiğimiz bilmediğimiz yakın uzak bütün hayırları istiyoruz <writing> nasibimize. <were> ve naudzu bika min el kullihi. Acili vacili ma alimna amnu ma alimna bildik bilmedik yakın uzak bütün şerlerden sana sığındık sen muhafaza Allah muvakkiballahi min kabo fejalake betevrkede hakkımızda hangi kaza kader takdir buyurduysan akıbetini hayreyle amin Allah muhsin akibete ala fi umur her işlerde akıbetimizi güzel eyle amin mecinen nuhzidun azabla ahiret dünyanın rüsvaylığından ahiret azabından muhafaza eyle Kurban olduğum Muhammed Mustafa hürmetine. Bu gece onunla yaptığın halvet hürmetine. Bu gece onunla konuştuğun 90 bin kelam hürmetine. Bu gece ona emrettiğin emirler hürmetine. Ya Rabbi bu gece ona vahyettiğin vahiler hürmetine. Ya Rabbi seni gö gören gözler hürmetine. Ya Rabbi yavrece bir şerif hürmetine bu mübarek gece hürmetine. Ya Rabbi fazl-ı kereminle bu mübarek gecede Habibine vaat ettiğin tüm müjdelere bizim aileyle. Amin. Habibini uzak ettiğin, nehyettiğin bizlere yasak ettiğini her türlü şerden bizi muhafaza eyle. Bu vahiyler arasında met ettiğin züht elinden, takva elinden, ahiret ehlinden olmamızı bize nasip eyle. Dünya elinden olmaktan, razı olmadığın ahlaka sahip bulunmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin amin bi taha ve yasir. Bize evvel ölenlere rahmet eyle, kabullen nur eyle. Mehmet Bilal Salih, Nail Avni, Remzi Serdar Zafer, Şeref Ahmet Efendi, Fatma Kezban Hakkül Han efendiler, ruhlerine ya Rabbi, Hediyelerimizi isal ile rahmet ile kabullen nur ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammede abdu ve rasulü la ilahe illallah muhammedur rasulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede masuhu ilmullah, tevhidlerden şehadetlerden, hasıl olan dağlar, rahmetleri, hediyeleri kabirlerine isal ile. Ruhaniyetlerini haberde aleihamin diyenleri narca hamden azadeyle dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Allahu sallaatu vesselam aleyka Rasulallah, sallaatu vesselam aleyka Habibullah, sallaatu vesselam aleyka Seyyid el-evvelin ve el-ahirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kardeşlerimiz dergiden bir miktar elde kalmış. Bu da sıkıntı veriyor. Diğer baskılar için İnşallah Lale Gül dergisinden bir gayret edine, hediye etmekle niyetiyle olsun. Hayrınıza dağıtın inşallah. Bu sayı bitmiş olsun. Önümüzdeki sohbete yeni sayı çıkmış olsun. İnşallah. Cin mektubunun yazıldığı bu mübarek size arz edildi ve ediliyor. Bunun üzerinde Rasulullah Efendimizin mektubu var. Bu cinleri uzaklaştırıyor. Rengi de mektup da yan yanaştırmıyor. Allah talebelerimizi muhafaza etsin. Kurslarda çok buna uğrayanlar oluyor. Allah Teala hafızlarımızı hafızalarımızı muhafaza eylesin. Bundan da istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.